الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واتصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من نوزات الشياطين بك يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن أزلنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها إفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كتم قنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ربباكم الأولين صدق الله العظيم اللهم منفعنا بالقرآن العظيم فبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ve defaat etmeyi onlara ulaştırmak için. İşte bu, Allah'ın bir mucize olduğunu gösteren Rabbimiz mucize. ve bu bizleri böyle bir mübarek gecede bu mucize, Allah'ın birlikte, talebeyle birlikte, hafızlarla, alimlerle birlikte Sohbete, bir araya gelmeye muvaffak eyledi. Bundan dolayı Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Amen. Tabi gecesi, Kadir gecesinden sonra en büyük gece. Mubarek geceler 14 tane sayılıyor kitaplarımızda. İhyâs-ı olan, bunlar içerisinde en faziletlisi kuran ı Azimüşşâh'ın nasıyla Kadir gecesidir. Ondan sonra hadis-i şeriflerin Kur'an-ı Azim'in işaretiyle ve hadis-i şeriflerin sarih delaletiyle ve beyanıyla Berat gecesidir. Daha büyük gece yoktur. İnsanların iki bayramı var. Meleklerin iki bayramı var. İnsanların bayramları gündüzdür. Çünkü gece uyurlar. Meleklerin bayramları gecedir. Çünkü onlar hiç uyumazlar. Meleklerin iki bayramından birisi Kadir gecesidir. Birisi de Berat gecesidir. Allah Teala meleklerin bayramında hayırlı mübarek eylesin. Amin. Meleklerin rahmet dualarını, istiğfarlarını üzerimize nazil eylesin. Amin. Amin. Çünkü onlar bizim affımız için istiğfar ediyorlar, dua ediyorlar, Mevla'ya müracaat ediyorlar. Hele ki bu mübarek gecede özellikle çok bize dua edecekler ve Rabbim takdir buyurduysa sabah olmadan, imsak olmadan yarınki gün biliyorsunuz Oruçlusunuz inşallah. Çok kuvvetli sünnettir. Yani yarın oruç tutmamak için ya hayızlı olmak lazım, ya nifaslı olmak lazım, ya Bakırköy Tımarhane'de olmak lazım, ya benim gibi malülen emekli olmak lazım. Anladın mı? Ya da işte neyse, ilerse söylemeyeyim, daha da beterleri de var. Yarınki gün mutlaka tutun, çünkü hadis -şerifte, İbn i Şerif'te İbn-i emrediliyor. اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ Şaban شَعْبَانْ فَقُومُوا لَيْلًا وَصُوبُوا Bu, İbn-i Mâce hadisede. Faziletleri sayısız. Ama bu, Kütüb-i Sitte'de geçen ifadeyle, Şaban'ın yarı gecesi olduğu zaman, yani bu gecedir, gecesini ibadetle kâim olun, ayakta olun, artık işte kahve, çay, bilmem ne, ne hürnelerimiz varsa dökeceğiz. Dikine durmaya çalışacağız, namazda, ibadette inşâAllah, gündüzünde oruçlu geçirin, buyuruyor. ara Farz mıdır? Değildir. Vacip midir? Değildir. Kuvvetli sünnettir. Hem zaten 13-14-15, her ayın 13-14-15'i öyledir ama beraat olduğu zaman, e ben bugün tutmadım, yarın tek tutabilir miyim? Tutabilirsin. Tutmamaya bahane arama! Tutmaya bahane ara! Şimdi hemen, Bugün tutmadım, yarın da tutabilir miyim tek? Bekliyor ki hoca da desin ki tek olmaz, o da kurtulsun yani. <gülüyor> tek olur abi, yarın tek tutulur. Tamam mı? Bugün tutmadıysan yarın tutacağın inşallah. Efendim, 13'ün e, için e, bu gece sahürde, seherde imsak olmadan Allah'ımız Tebârek ve Teala, bu gece burada toplanan kadın erkek cemaat Müslümanın, Müslümanatın ve uzaktan yakından dünyanın neresinden bu canlı yayını dinleyen, amin diyen dualarımıza amin diyen kardeşlerimizin ve bütün ehli sünnet Müslümanların cehennemden azat beraatlerini ihsan eylesin. Amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Duayı aldınız, çıksanız da boşuna gitmezsiniz yani. Ama yatsı namazını cemaatle kılmadan çıkmayın. Çünkü yatsı'yı cemaatle kılan yarı geceye kadar kıyamda sayılıyor, sabaha da cemaatle kılan bütün geceyi ibadetle geçirmiş sayılıyor. Bundan dolayı bu Sahih-i Müslim hadisi şerifinde geçiyor, bir insan sadece yatsıyla sabah namazını cemaatle kılsa, cemaatle derken işte hanımla da cemaat olur ama yani, hanımla da kurtarmaz. Yani mübarek gece gecesi hanımla cemaat yapalım o zaman, her gün yap hanımla cemaat. Olmaz! Mutlaka kalabalık bir cemaatle erkek cemaatleriyle birlikte yatsıyı cemaatle kılan yarı geceye kadar kıyamdadır. Sabaha da cemaatle kılan bütün gece kıyamdadır. İnşallah yatsıyı cemaatle kılmadan ayrılmayalım. Ancak ben de bu gece çok uzatmayacağım İnşallah diyelim. Neden? Çünkü ibadet gecesidir. Dünya kadar ibadetlerimiz var. 100 rekat namaz var, salatül hayr artık onu kılabilen kılamayan i̇şte on sonra olmayana 14 rekat var. onu kılamayana 12 on rekat var. İlla bizde yani ibadet var yani. Tamam mı? Mutlaka mutlaka 6 rekat var. altı iklasla kılınıyor. 3 yasin Şerif namazın dışında. Yasinler namazın içinde zor. Herkes ezbere bilmiyor. Onları kısaca anlatacağım. Çünkü bu gece bir gece uyanık durup ibadet edersen bir sene kaza ve kaderler buradan ayarlanıyor. Bundan dolayı bu gecede, önümüzdeki seneye kadar hayırlı uzun ömür için. Bak bu Yasin okursan, bu niyetle yaparsan seneye beratı da görürsün inşallah. Epeki bu sene eceliim geldiyse, o zaman bu seneye bu Yasini o iki rekat, o dua anlatacağım duayı okumak nasip olmaz. Mevla unutturur, mani çıkarır. Unutturur, mani çıkarır. Ama biz okumaya çalışacağız inşallah, rızık bolluğu, bak şimdi şey ne kadar borçlar, karışlar, önümüzde daha sıkıntılı günler, ee, dış güçler biliyorsunuz, dünyanın gavru burayla uğraşıyor. Daha sıkıntılı günler olabilir, onun için Allah'tan rızık isteyeceğiz. Rızık isteyeceğiz, hayırlı uzun ömür isteyeceğiz, umre bereket, Rızık'a bereket, bir de belasızlık. Çünkü yaşıyorsun ama sürülüyorsun yani. Başına bela yağdıktan sonra ne yarar o yaşamak? Adam ölümü tercih eder. Onun için belasızlık, afiyet isteyeceğiz. Bu dualar yapılacağı için, bunlar için de çok zaman lazım. Gecelerde kısaldı, ne güzel de altı buçuğa kadar imsak devam ediyordu ya! Biz hıfız namazına, Fatih'te altıda duruyorduk ya! E şimdi geldi beşe, beşten de düştü aşağı. Onun için vakit dar, kısa kısa rivayetler, ben senelerdir konuşuyorum ama teşviktir. İlim Meclisinde, elhamdülillah, Hadis-i Şerif'te buyruluyor ki حضور-ü meclis-i ilm, افضل مُسَلَاتِ Bir ilim meclisinde bulunmak bin rekat, nafile namazdan eftaldir. Bu gece yüz rekatı bile adam yetiştiremeyebilir, on ihlâsla. Bin rekat kim yetiştirecek? Ama şu ilim meclisi ondan eftal. Geçen Ömer Nesafi Hazretlerinin El-Kant de bir hadis-i şerif gördüm. Ne buyuruyor? وَنْ حَضُرَهُ meclisi عِلْمٍ liye taallimahu yuallimahu yenşuro Allah Teala sevabı 70 bir adam bir ilim meclisine geldi burası Muhammedül Emin Vakfı Umraniye Çınaraltı mevkiinde Muhammedül Emin Vakfı Allah Teala talebelerle mahşer sabahına kadar mamur eylesin amin amin hayır sahiplerini hayırlarını müjdah eylesin amin. amin ki bu kadar talebeler yetiştiriyorlar elhamdülillah Müslümanlar hayır sahipleri var bu vakıftayız. Şimdi sen buraya niye geldin? Bir ilim meclisine geldin. Cübbelinin kimse gözüne, kulağına, kaşına havas değil. Ben şarkıcı değilim ki. Türkücü iş değilim. nece uzun hava çalmıyorum. Niye geliyorsun bana yani? Sen bana gelmiyorsun. Sen ayet ve hadis ilim meclisine geliyorsun. Burada insanlar, Müslümanlar toplanmış, cemaatle namaz kılmak hem akşamı kıldık, şimdi yazısıyla inşallah nasip olsa kılacağız. Hem bu kadar kalabalık cemaatle, cemaati kübra oluyor böyle, yüzden fazla, bini de geçer böyle cemaatler. cemaati kübra, eftaliyet. ve كَثُرَ فَوْا حَبُّوا اَحَبُّوا azze ve وَجَلَّ Ne kadar cemaatın sayısı çoksa, o kadar Allah'a sevgilidir. Niye Ka'be'de yüz bin oluyor? En kalabalık cemaat orada on üç. Yerin şerefi ayrı, bir de kalabalıktan otomatikman zaten. Ondan kalabalık cemaat dünyada yok. Onuncu ne kadar çok o kadar sevgili. Sen buraya ilim için geldin. Ayet-hadis duymak için geldin. Eğer diyor bir Müslüman diyor bir ilim meclisine gelirse diyor derdi nedir? Müftünün kızını almak değil hoş. Allah için gelmişse buraya. İlim öğrenmek için. Bir şey ayet-hadis duymak için ve onu öğretmek için. Sonra onu neşretmek için. Birkaç Müslümana da anlatırım, mesaj atarım, telefon açarım. Değil mi? Bak bu gece mübarek gece hakikate yaklaştık falan. Bu niyetle geldiyse diyor ilim meclisine Allah Teala ona 70 peygamberin sevabını ihsan eder diyor. Hemen şimdi peygamber oldum zannetme ha tövbe estağfurullah. Bir şey söylüyorsun. 70 peygamberin sevabı. Bu 70 peygamberin bütün sevapları kadar değil. Anladın mı? 70 peygamberin o ilim meclisinde bulunsalardı Alacakları sevap kadar sana ihsan eder, yoksa peygamberin bütün sevaplarını sana vermiyor, koş! Bunu anlamayacak kadar da cahil değiliz. 70 peygamber sevabı ihsan eder. Peygamberlerin amelleri yüzde yüz makbuldür, onlara riya karışmaz. Burada ne demek istiyor? Makbul amel sevabı ihsan eder. Çünkü normal müslümanın ameli acaba kabul mü? Ama peygamber ameli olunca yüzde yüz kabul. Onun için, Ayda bir biz buraya geleceğiz inşâAllah-u Rahman. Şimdi, seçimin bir evveline çattığı için, şey yapmak zorunda kaldık, son gece de işte ortalık karışık falan, biraz da emniyetten de bize de ikaz geldi, hani dikkatli olalım falan, karıştırırlar ortalığı diye, onun için. Yoksa ben, cemaat beni bilir. Sedyeyle olsa söz verdiğim sohbeti kaç, bırakmamışım hiç. Sedyeyle olsa gelirim yani. Ama gelirim, derim ki, sohbet edemiyorum, ölmek üzereyim, kelime-i e götürürüm, ayrı dava. Ama sohbet edemesem de sözüme gelirim yani. Ve lakin bu emniyet sorunu olduğundan gelemedik, yoksa e, her ayın son cumartesisi olarak dedik ama şimdi Ramazan-ı Şerif, önümüzde Ramazan-ı Şerif geliyor. Onun için şimdi Nisan'ın kaçı oldu, Yarı geçti mi? Eski i̇şte yarısı geçti, bu ayı da savmış olalım bununla. Tamam inşallah. E Mayısın son cumartesi nereye geliyor? Ramazan mı? Ramazan. Ramazan. Ka hangi gecesi, Kadir gecesi olmaz. O cumartesi gelelim. Günü söyleyin. Ramazanda da gelelim yani teravih kılarız. Belki ben de kıldırabilirim inşallah. Ben kıldırıcam. Kâr edersiniz. Ben daha hızlı kıldırıyorum ha. Puranı <gülüyor> hocaları çok yavaş. Maşallah çok beğendim. Yavaş kılınan tadil erken de çok huzur olur patküt namazlar pek işte hap olmaz. Mekruh olur Allah muhafaza. İnşallah son cumartesinin de sözümüzü bozmayalım. Ramazan şefleri gelelim inşallah rahma. Şimdi kardeşlerim bu gece konuşmak gecesi değil. Bu gece amel gecesidir. 13'ün birkaç hadisleri ve faziletli amel rivayetini yapalım. Yoksa bayağı bir şeyler bindirecektim yani ortalığa. Bana çok iftiralar attılar yine sözlük gazeteci şusuzun bu cumhuriyeti o falan ama şimdi bunların zamanı değil. Ama hakkımı mahfuz tutuyorum. Salıya bindiririm inşallah. E şimdi kandili perişan etmeyelim ha. Mübarek etle bu bu hafta çünkü iftiralar çok oldu üzerime. Allah Teala müfterilere lanet eylesin. Amin. Amin. Hepimizi zulümden, iftiradan hala eylesin. Amin, Amin. Allah'ım. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ali aleyhi ve sellem. Amin. Euzü rahim. Hamim, Burası haruf-u Muradını Mevla bilir. Bu harfler Kur'an'ı şifreleridir. Bunlara mana vermiyoruz. Sahabe-i beri usulü böyle geliyor ulemamız. Allahu a'lemu bi muradi bizal. İlerisine mana veriyoruz. Vel Mübin her şey beyan eden o yüce kitaba Hazreti Kur'an'a yemin ederim. İnna enzelnahu İnna muhakkak biz مِزَنْزَلْنَا Biz indirdik. Hu o Kur'an'ı dersen, o zaman fiil eyleti mübarek edin, mübarek gecede hangi gece olur o? Kadir gecesi olur. Kadir gecesi hangi gecedir? O Ramazan'da gizlidir. Onda kesin konuşamıyoruz. Yemin edemiyoruz şu gecedir. Ama müfessirler buraya ne mana vermişler? اَنْزَلْنَا husuna Emran min indi geliyor ileride. O Emre racidir. Enzelnahu büyük bir iş indirdik. Kaza ve kader indirdik. Fiileledim mübareketin çok mübarek bir gecede. İşte bu gece İkreme radıyallahu ta'ala ve Said müfessirlerden İbn Abbas'tan da gelen rivayete göre Şaban'ın 15. gecesidir. Bu gecenin Kadir Gecesi'nden bir farkı fazileti şudur ki Kadir Gecesi'ne kesin konuşamıyoruz. Berat Gecesi'ne kesin konuşuyoruz. Berat Gecesi bu gecedir diye yemin edebiliriz ama Kadir Gecesi şu gecedir diye yemin edemeyiz. Dolayısıyla Mevla niçin Kadir Gecesi'ni gizledi de Berat Gecesi'ni açık etti? Ulema buyuruyor ki Kadir Gecesi 83 sene, dört aydan hayırlı, binadan hayırlı, adam bir gece ibadet eder falan, ondan sonra yan gelir, yatar aşağı. on üçün onu gizledi ki, tam isabet ettiğine karar veremezsin diye, ameline güvenmesin diye. Berat gecesini niye aşikâr etti? Berat gecesi, bir sene başımıza gelecek kaza ve kaderlerle ilgili takdir ve tefrik ve meleklere, müvekkel meleklere teslim gecesidir. Onun için bu gecedekileri, bu geceyi açık etti, Belaları ancak dualar geri çevirebilir, bunu gizli etmedi ki, dua edin, belanızı sizden geri çevireyim. Başınıza yağan belaları dualarla kaldırayım Allah buyuruyor. Onun için bu geceyi bize alenen, şu gecedir diye beyan et. Şimdi bu gecede dua etmeyen adam, bir gece yatarsın, bir sene ağlarsın. Bir, bir gece dualarını düzgün yap, okuyacaklarını oku, bir sene rahat edersin. Tabi bir sene yatacak desin yine yatsıyı kılacaksın, sabah kılacaksın ama bu geceki dua bir daha bir sene bulunmaz. Şimdi faziletlerini göreceksiniz, hadis-i şerifler, ibadet, kaynaklarını kısa kısa geçeceğim. Onun için mübarek gecedir. Hayırları, bereketleri, feyizleri… Mesela kitaplar diyorlar ki, şimdi Zemzem'in kuyu şeyini kaldırdılar, biz göremiyoruz. Eskiden kuyuda görünüyor. Zemzem-i şerif, Kâbe'nin altındaki o alanın, sahanın, Ekseriyetini, deniz gibidir o, kuyu, kuyu gibi görünüyor ama o kuyunun altı bütün su. Dünyayı suluyor da bitmiyor. Mesela mübarek gece, mübarek bereketten geliyor. Bereket ne demek? Bereket, fazlalık demek, ziyade ve artış demektir, lügat manası. Mübarek adam, mübarek adam diyorsunuz birbirinize ama mübarek ne demek onu da bilmiyorsunuz. Bereketli, şimdi zemzem diyor her sene, bunu bütün ulema evliya biliyor, tecrübe etmişler. Zemzem-i Şerif'ten bir hark açılır, diğer bütün yeryüzü kaynaklarına zemzemden ilave gider. Berat gecesine mahsus. Çünkü yeryüzü biliyorsunuz kaynaklar en alttan beraber oluyorlar. İlk ana kaynaklar. Zemzemden hark açılır, bütün sulara zemzem-i Şerif kaynakları söylüyoruz, dipteki kaynakları söylüyoruz. Senin evdeki musluğu söylemedik şimdi yani mübarek adam. He, alttaki kaynaklara eklenir diyor. Ve bir artar, bir coşar, bir taşar diyor Zemzem-i Şerif Yani depolanmasa Sel basacak Harem-i Şerif'e O kadar berat gecesi ulema-evliya takip etmiş Mübarek olduğu için bu geceye Kur'an mübarek diyor Çok artıyor Zemzem-i Şerif Onun için bu gece maddi bereketler olur, manevi bereketler olur Şimdi bu mübarek gecede biz kaza ve kaderler indirdik اِنَّا كُلْنَا مُنْذِر۪ينَ Biz uyarıcılarız Bak, sizi uyarıyoruz, önünüzde ahiret var, ölüm var, kabir var, mahşer var, sırat var, mizam var. Bu ahireti kazanmak istiyorsanız, bu gecelerde bize istiğfar edin, bize dua edin, bize müracaat edin Mevla buyuruyor. Biz sizi önünüzdeki tehlikeli geçitlerden uyarıyoruz. Hiç uyarmadan doğru cehenneme atsaydık sizi, e demez miydiniz ki Ya Rabbi, niye bize peygamber göndermedin, kitap indirmedin, vaizler, hocalar göndermedin? E şimdi beyan ediyoruz Mevla buyuruyor. Onun için laf anlayın, gecelerinizin kıymetini bilin, bereketlerden istifade edin. Fiha o gecede yufragu, fark edilir, fark ayırmak demek birbirinden. Kullu emrin, her iş, öyle iş ki hakim, hakim çok önemli, muhkem demek. Mesela kim ölecek? Bir daha seneye kadar kimler ölecek? Yedi buçuk milyar insan içerisinde kimin ecel? Ecelle bu gece dosyalar meleğe teslim ediliyor. Azrail Aleyhisselam, bu sene ölecek adamı geçen seneden bilmez. Bu sene ölecek adamı geçen seneden bilmez. Her berat gecesinde liste verilir. Bu sene bunların canını alacaksın diye. Ya i̇şte bu gece eğer Ruhumuzun kabz edileceği hakkında karar verilip de Dosyada adımız yazılacaksa Allah iman selametiyle yazsın fazla ı kerem. Amin Başka yapacak çağırıyor, yok, geceyle yok Onun için bu gece önemli işler, mesela önemli işler Zelzele Dünyanın neresinde bu sene zelzele olacak? Hepsi bu gece Cebrail aleyhisselama teslim edilir Mesela yağmurlar ne kadar yağmur yağacak? Nerede kuraklık olacak? Nerede barajlar dolacak? Efendim, nerede kıtlık olacak? Nerede pahalılık olacak? Bütün bu dosyaların müvekkel meleği Miki'al Aleyhisselam'dır. Miki'al Aleyhisselam'a bunlar teslim edilir. Bir daha seneye kadar gökten kaç damla kar, yağmur, dolu inecek, damlanın sayısına kadar Miki'al Aleyhisselam bilir. Ama geçen sene bilmez, senelik dosya teslimatı yapılıyor hadî şerifler böyle beyan ediyor. Sonra mesela Hacılar. Adam yazılmış hacca, kurası da çıkmış. Ama bu sene gidebilecek mi, gidemeyecek mi? وَاِكْتَبُوا فِيَ الْحَاجِ فَلَا اُزَادِفِهُ وَلَا يُنْكَزِ Artmaz, eksilmez. Eğer bu gece yazıldıysa bu adam bu sene haçladır, adamın kaç senedir kuram çıktı, hazır bekliyor, nasip olmayacaksa dosyada adı yok. Ama adamın hiç haçtan haberi yok şimdi. İçinizde öyle adam olabilir. Bu gece adı Hacılar Defteri'ne, Arafat'ta vakfede bulunacaklar listesine yazıldıysa bir de baktın, hacca üç gün kala, hadi götürürler adamı zorla. Allah Allah! Beleşten, bedava bile götürenler olur. Hadi arkadaşlar, diyor, işte bana beş kişilik kontenjan verildi, seni de götüreyim derler. Bir de sen de şaşırırsın yani. Böyle de şeyler hiç bize vurmadı da tabii, bazılarına vuruyor ayrı dava. Şimdi, ne artar, ne eksiler Önemli işler. Bu sene Hatta, Arafat'ta kimler vakfı yapacak? Önemli iş. Çok önemli iş. Amerika'nın başına gelecekten daha önemli, Müslüman için. Orada yazılıyor. Mesela zelzele nereye vuracak? Hangi ülkeye Cebrail Aleyhisselam Kanadıyla bir sallayacak, tarumar edecek. Onlar yazılıyor. Seller, doğal felaketler, afetler hepsi bu gece yazılıyor. Önemli işler bu gece fasl edilir, fark edilir. Ondan sonra senin kendi yaşayacak mısın? Bypass mı olacaksın? Kalp krizi mi geçireceksin? O felç mi olacaksın? Allah cümlemizi afetlerden muhafaza eylesin. Bu gece dua edeceğiz işte. Yasin Şerif'in birine niyetle okunursa o. Bir Yasin için belalardan afiyet, belasızlık en miyim şey. Ondan sonra Allah malımıza da vurdurmasın, Dinimiz, başta dinimize, imanımıza vurdurmasın. Sonra malımıza, canımıza vurdurmasın, sonra sevdiklerimize vurdurmasın. Amin! Ama bunun usulü var. İki rekat kılıyorsun, altı iklas, Bir rekatta, altı iklas, ikinci rekat. Peşine de bir Yasin Şerif okuyorsun, peşine duası var. O dua zaten dergide de var, internete de atsınlar bu gece her şeyse. Arapça bilmiyorsan ne yapalım, Türkçesini söylersin. On kere okunuyor, bütün meşayih ittifak etti. O, Hazreti Ömer'den, i̇bn Mesud'dan Mesrut'tan radıyallahu anh rivayet edilen dua onun zımnında içindedir. Yani kaza ve kadere temas ediyor. Çünkü Allah Teala ne yazdıysa o olacak ama sen diyorsun ki ya Rabbi beni levh-i mahfuz'da eğer ki bak şu denmez ha. Ya Rabbi sen beni bedbat, kötü, bozuk, fakir, hakir, hasta, alil neyse bildiysen onu değiştir denmez. Öyle duadan kafir olur. Çünkü Allah'ın ilmi değişir mi? Değişmez. Ezeli ilim hata eder mi? Etmez. Onun için duada ne diyor? İnkün te ketepteni indeke fiyum bil kitâb levh-i mahfuzda beni yazdıysan diyor. Çünkü levh-i mahfuz değişir mi? Değişir. Allah'ın ilmi değişir mi? Değişmez. Levh-i mahfuzda bir şey yazar, melekleri onu gösterir. Azra-i al da verir. azra sen bir bakar, Falan ay Safar ayının son çarşambası falan adam mut gitti. Tamam der Ezra aleyhisselam öyle bekler atmaca gibi. Atmaca gibi bekler. Kim alır o? a gün yanaştı. Bir de bakar Azazem Levi Mahfuz'la kıyas yapıyor. Günlük dosyalar var. Günlükler bir de Levi Mahfuz'dan kıyas yapar. Bir de kıyas yapar. Aa Levi Mahfuz'dan silindi. Adamın vefat kararı silindi. Acre Aleyhisselam der ki, tamam, bu adam bu sene benden kurtardı. E şimdi nasıl oldu bu? Çünkü Allahu Teala ezelde bilir. Bu adam bu sene dua edecek mi, sadaka verecek mi? Bunu bilir. Bilir ama her bildiğini lev-i mavza yazmaz. Lev-i ne yazar? İki askıda karar var, kesinleşmiş karar var. Askıdakine muallak denir, kesinleşmişe mübrem denir. Muallak ne demek? Sadaka verirse bir daha seneye kadar yaşıyor. Hatta bazen 10 sene, 20 sene, 30 sene uzatma da gelir sadakayla. Bu işte en şey yani tesirli amel sadakadır ve iyiliktir. Ve la yaziilu fil umri illa'l diyor Tirmizi hadisinde. İyilik yapmaktan başka hiçbir şey ömrü uzatmaz. Allah'ın gitti de uzamıyor ama Mevla onu iki kısım yapmış. Buraya yazmış. Bu sene Safer ayı, son çarşamba gitti bu adam. Hacı Ali da onu görüyor. Görüyor ama Mevla arkada bir kararı daha var. Bu askıdaki, görünen, görünmeyen taraf sadaka verirse 10 sene daha uzatma yaşayacak, vermezse bu sene gidecek. Mevla senin sadaka verip vermeyeceğini bilir mi? Bilir. Allah'ın ilmi değişmiyor. Ama Levh-i yazı değişiyor. Bunun Kur'an'da delili var mıdır? Ayette delili var mıdır? Çok iddialı bir şey söylüyorum. Mutlaka ayetten delili olması lazım. Ne buyuruyor? يَمْحُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ yusbit. Allah dilediği kararı siler, dilediği kararı sabit bırakır. وَعِنْدَهُ اُمْمُ kitap Kitapların aslı, o ne biliyor musun? Ona lev-i manası verilmiyor işte. Kitapların aslı ilmi ezelidir diyor. Âlûsî bütün müfessirler değişmeyen bir tek Allah'ın ilmidir. İlmi ezeli de kitapların aslıdır o değişmez. Ama levh-i bile mahvu isbata tabidir. Siler, bozar, bırakır. Onun için melek de kesin karar veremez. Artık son dakikaya kadar levh-i kontrol etmek zorunda. Ama dosya verilir. Eğer bizim ismimiz bu sene ölecekler listesi verildiyse verildi. Ama bunun duanın ve sadakanın geri çevirmeye ihtimali var mı? E, hadis-i şerif öyle söylüyor. Ömrü ancak iyilik yapmak artırır. Mesela bu adamın malına, mülküne acayip bela gelecek, musibet, iflas, yangın, sel ve afat. Veyahut da işte ekonomik sıkıntı. Burada yazar. Ama sen sadaka verirsen veyahut da dua edersen. Bak şimdi berat duası bu geceki o duayı okursan 10 kere 3 yasin'e beraber. Dua e bu duada ne diyor? Allah'ım en kötü ketepteni indike şakiyen sen beni batbaht yazdıysan bak bildiysen değil yazdıysan lafa dikkat et duaya. Hazreti Ömer Efendimizden geliyor bu dua. Ev mahrumen mahrum biri olarak yazdıysan ev matruden kovulmuş biri olarak yazdıysan ve muktaran ali fi'r rizq dar olarak yazdıysan bu sene ekonomik sıkıntı rızkın çok dar olacak diye yazdıysan yazdıysan femhullahumma bi fadlike şakaveti ve hirmani ve tardi ya rabbi lutfu kereminle mahrumluğumu sil betbağlığımı sil rızkımın darlığını sil ve esbitni inde cevmi'l kitab Ümmül Kitap'ta levlüm lev, lev mabuzda sen ilmezelinde biliyorsun. Ama ben dua ile mükellefim. Ben sana yalvarıyorum. Lev mabuzda beni yaz ki kaydet ki müveffakan hayırlara muvaffak olan, merzukan rızkı bol olan, saiden ondan sonra bahtiyar olan, imanla yaşay, imanla ölen kullarından olarak yaz. Çünkü fe inneke kul de ve kul kel hak fi kitabikel munzel alalisan nebikel mursel Gönderdiğin peygamberinin lisanıyla bize indirdiğin, okuttuğun Kur'an'ında sen ne buyurdun? يَمْحُلَّهُ ma يَشَاءُ isbit. İstediğimi silerim, istediğimi bırakırım. Onun için hak senindir, kazâzenindir, kader senindir. Ben senden bunu istiyorum. On kere bu duayı meşayih bu gecede tekrar ettiriyorlar. Akşam yatsı arasıdır ama yatsıdan sonra artık kalacak mecburen. Gideceğiz evimize artık inşallah bir abdest tazeleyeceğiz falan. Biraz uykuyu kaçırmak için biraz çay içeriz, kahve içeriz. Ömer peşine ilk iş. Çünkü neden bela gökten yağarken dua yerden yükselir diyor hadis şerifte. İnnel innel bela ele yenzilu ve dua Bela iniyor, dua çıkıyor ve İnnel dua ve bela le atelijan ilayu <Fred> milkiyame. Senin duan varsa çıkan. O paratonel gibi, o belayı havada yakalar diyor ve kıyamet gününe kadar o dua, o belayı senin başına indirmez, savaşmaya devam eder diyor. Onun için Allah'ın kulları dua edeceğiz. ''Dua edin'' buyuruyor hadis-i şerifte. Bu gece onun dua gecesidir, çok konuşmak gecesi değildir, ameli salih gecesidir. Her önemli iş bu gece ayrılıyor. Görevli melekler teslim ediliyor, emran min indina, katımızdan özel, önemli işler, mühim işler, kurban olduğum Allah. Ne büyük işler, bir daha seneye kadar kim öyle, kim kala, Efendim, Türkiye ne olacak, Suriye ne olacak, Yemen ne olacak, Doğu Türkistan ne olacak, Amerika ne olacak, Asya ne olacak, Avrupa... Hepsini Mevla biliyor ve bu gece görevli meleklerine teslim ediyor. Biz de dua edeceğiz. Ya Rabbi Müslümanlara eli sünnete izzetler, nusretler, devletler, fetihler, ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ehli şirke, ehli bidate, sen ya Rabbi âlemin başarısızlıklar Huzursuzluklar, bunalımlar, kıtlıklar, her türlü darlıklar üzerlerine ilka ile ya Rabbi. Amin. Ta ki Müslümanlarla uğraşamasınlar ya Rabbi. Amin. İslam aleminin vatanlarını ateşe çeviremesinler ya Rabbi. Amin. Yemen'den Doğu Türkistan'a ehl İslam'ı, ehl Sünnet'i aziz eyle ya Rabbi. Amin, amin. Allah'ım amin. Çok dua edeceğiz. Bak Müslümanlar ateş içerisinde. Yanıyorlar, her taraf yanıyor. Türkiye'de biraz bir rahatlık var gibi görünüyorsa da, bu da işte Müslüman fakirlere ve özellikle işte muhacirlere, Suriyelisi, Yemenlisi, Sudan'sı, gariban, fakir, fukaraya bu millet sadaka verip hayır yaptığından bu belalar bizim üzerimizden sarf ediliyor, defediliyor Allah Teala muhacirlerin duaları hürmetine vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Amin. Onun için onlara da dua edeceğiz, kendimize de dua edeceğiz. Ee, yani en başta da bir insan kendine dua etmek sünnette var. Bir insan önce kendine dua ediyor sonra başkasına. Hani senin aklına gelir ki önce başkalarına edeyim sonra kendime sünnette bu değil. Nereden delilimiz var? Rabbenağfirli önce beni affet. Vel valideye, sonra ana babamı affet. Velil müminine sonra müminleri affet. Yevme'l hesap. Şimdi dünyalıkta da ahiretlikte de insan kendine önce dua eder peşine, anne baba gibi hakkı olanlara, zevül hukuka, sonra ehli İslam'a, eli Sünnet'e, Müslümanlara dua edeceğiz. Rabbimiz Tebâreke ve Teala sabaha çıkmadan kabul eserini izhâr eylesin. Amin. Allah'ım salli aleyhi ve sellem, Muhammed ve aleyhi ve sellem. Şimdi okuyayım, Ray, bir de sonunda İmam hatta tazetleri balevi şazeli meşahdı onun da berat duası var onu da yaparız 2 3 sayfa hepiniz yapamıyorsunuz yani biz dua deresi namin dersiniz amin de duadır berat duamızı da yaparız yazsın cemaat kalkarız inşallah rahman Ebu raylar o diyor Allahu Teala şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis deylemi de var İbn Dünya'da var Taberi'de var çok kaynaklarınız zaten siz Şaban-ı Şerif risalesinde bunların hepsinin kaynakları mevcut burada şimdi e, kaynakları da tekrar, tek tek diyezetmiyorum itimadınıza binaen. Tuk daul a cehal la Şaban Eceller şaban'dan şabana kesilir. Eceller şaban'dan şabana kesilir. Hatta inna raudulleyen ki hubeul edulo bir adam yeni evlenir. Bu gece düğünü olur veya yarın düğünü olur veya bugün çocuğu olur. Ama vakat karajesmi fil mert'a. Halbuki bu gece ismi Ölüler dosyasında yer almış olur. Dünya burası. Bu gece ismin Azrail aleyhisselama ölü diye verilir ama sen de çok seviniyorsundur. Belki de göbek atan da var. Değil mi? Bu gece şimdi çok sevinenler var, göbek atanlar var, mazbatayı aldık diye oynayanlar var, şey edenler var falan falan. Bilmiyorsun ki mübarek adam oynayacak zaman mıdır? Ne oynamak ne gülmek o kişiye. "Kecrail ki elindedir yakası." diyor. "Yakamız Ezraa'lailah'ın elinde. Dosyalar bu gece teslim ediliyor. Sen kalkmışsın köpek atıyorsun. Mübarek seni daha haline gülünür yani. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Bak, eceller bu gece kesilir." diyor. "Şaban'da kesilir." diyor. "Şaban'dan şaban'a." Ama neyi kastediyor? Berat gecesini kastediyor. Raşid ibn Sa'id radıyallahu anh'tan rivat ediyor hadis-i şerif فِي لَلَيْتِ نِصْفُ مِنْ شَعْبَانِ يُحِلّٰى اِلٰى مَلَكِ الْمَوْتِ kulli nefsin, نَفْسٍ يُرِيْدُ قَبْضًا فِي دِلْكَسْسَنَةَ O sene kimlerin canını almak istiyorsa Mevla, Şaban ayının on beşinci gecesi yani bu gecede ölüm meleğine vahyeder. Eceller de acrâ alâ teslim ediliyor veykebul hac işte demin okuduğum hadis-i şerifi ökirme radyan tan geliyor. Hacıların da listesi yapılır. Ne bir fazla olacak, ne bir eksik olacak. Evet. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz en çok orucunu hangi ayda tutardı? Şaban Şerifte. Aişe annemiz sordu. Niye sen en çok orucunu Şaban'da tutuyorsun? Şaban benim ayımdır buyurdu. Ali dava. salavat-ı taat nazil olduğu. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ve buyurdu ki, Ayşe, ölülerin listesi yapılıyor, bu sene canı alınacak olanların isimleri kaydediliyor. Onun için ben de istiyorum ki, ecelim yazıldığı zaman, adım, bu sene ölecekler arasında yazılacağım hangi seneyse işte, o berat gecesinde Şaban-ı Şerif'in günlerinde oruçlu olayım, Gecesinde de oruca niyet etmiş olayım, sahura niyet etmiş olayım Allah Teala bana acısın da amellerimi kabul etsin ve bana son nefeste hüsn katime nasip etsin Onun için orucu çok tutuyorum buyuruyor Şimdi siz buradan yarın oruca niyet etmiş oldunuz mu? Ha, İşte yarın oruca niyet ettiğiniz için bu gece sizin adınız hakkında ne karar geçiyorsa Mevla sizin neyinize bakarak o kararları verecek aynı zamanda bir duanıza bakacak, bir de oruca bakacak. Bakarsa ki, kulum oruca niyet ediyor yarın için, oruçlu kuluna kaza ve kaderinde çok kolay muamele ediyor. Çünkü oruca acıyor kurban olduğumu. Bak aç kalma, benim rızam için açısız kalma niyet etti diyor. Onun için oruca şimdiden niyet etmenizde fayda var değil mi? Evet. Evet efendim. Hz. Ali radıyallahu ta'l-hi hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif, Kaynağı kütübü Sitte, i̇bn Maced'e geçiyor. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? <gülüyor> Şaban'ın yarı gecesi olduğu zaman, yani bu gece, <gülüyor> Gecesini ayakta geçirin. Ayakta ne demek? Sokakta dolanarak demiyor ayakta. Namazın kıyamında. Yorulursan oturarak da kılarsın. Şu yüz rekat da uzun oluyor. Yorulursan oturarak da kılarsın. Ama e, mümkün merdiven, namazın hepsi işte kıyam sayılır. Vasu <gülüyor> mu gündüzünü oruçlu geçirin. Fe inne Allah tebaraka teala ينزل فيها لغروب الشمس الى Şimdi Allah Teala'nın tecellileri biliyorsunuz 7 kat semanın fevkinde kürsü var, levh mahfuz var, arş-ı ala var. E, en son cisim olarak yaratılmış mahluk cisim olarak arş var. Şimdi âlemi imkan dairesinde bu arşa tecelliler oluyor. Devamlı Mevla Teala Arş-ı Rahman'a tecelli eder. Yani nurlarını parlatır, feyizlerini yağdırır, bereketlerini indirir. Onun için melekler arşı seyrediyorlar. O arşı seyretmekten gözlerini alamazlar. Öyle nurlar, feyizler, bereketler Sidretül münteha, o makamlar. Ama oradan bize gelene kadar Allah'ın feyzi, rahmetin, bereketi'nin sonu yoktur ama Mevla buyurur ki ben diyor, gecenin 3'te 2'si geçip, 3'te 1'i, son 3'te 1'i kaldığı zaman, yani akşam ezanı ile imsâı hesap et, her gece bunu bulman için, çünkü gece gündüz kısalıyor, uzalıyor, hesap sana, alep oradaysa, arşın burada veriyorum sana. Akşam ezanı 8'de, imsâk 5'te. 8 ile 5 arası kaç saat? onu hesabını yap, tamam mı oradan? 4 e, buradan, 5 oradan, efendim etti, Dokuz misal. Bu dokuzu üçe böl. ikisi altı saat çık. Yani sekizden altı saat çık. Ne kaldı? Gece iki. 2'den sonra ne giriyor? Son üçte bir giriyor. Yani birden sonra hatta, değil mi? İk yok. 2'den sonra, ikiden sonra üç, dört, beş. Son üç saat. Çünkü dokuz olursa üçe böldün. İki burada kaldı, son üçte bir. Son üçte birde diyor, ben diyor feyizlerimi, bereketlerimi nereden yağdırıyorum diyor, arştan indiriyorum, birinci kat semaya, ka size en yakın birinci kat, bize en yakın da o 500 senelik mesafe hari dava, size en yakın semadan feyizlerimi yağdırıyorum diyor. Bu tabi Bukhari, Müslim, Müttefekun, aleyhi hadis-i şerif. Her gece var, ve zâlike külleleyle var. Ancak Berat gecesi müstesna. Niçün? Çünkü buyuruyor ki Berat gecesi güneş batar batmaz tecellilerimi birinci kattan indiriyorum diyor. Yani Berat gecesi birden ikiden sonrası yok. Şu anda Berat gecesi seher vakti. Seher vakti duaların kabulü ne kadarsa yüzde yüzse, şu anda seher vakti hükmündedir Şu anda yapılan dua ve kılın anlamaz. Çünkü neden güneşin batmasıyla diyor Allah Teala'nın rahmetleri nazil olur diyor. Yani bu demek ki büyük tecelli var şimdi bu gece. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 13. yani 13. gece ef'al tecellisi oldu, ef'al ilahi yeni tecellisi Allah'ın fiillerinin. Sonra 14. gece yani dünkü gece sıfat-ı ilahiyenin tecellileri oldu. Bu 15. gece esas mesele Allah Teala'nın zatının tecellisi oldu. Öz zat tecellisi oldu. Onun için 100 rekat namazı şükür için kıldı Salatül Khayre. İftade Efendi Hazretleri bunu böyle beyan ediyor Ruhul Beyan tefsirinde. Onun için bu geceki tecelliler zat tecellisidir. Ve bu geceki tecelliler birinci kat semadan güneş batmakla başlar. Böylece ve يقول Allah Teala buyuruyor. Şu anda buyuruyor. Rabbim kalplerimizin kulaklarının duymasını nasip eylesin. Elamin müstagfirun gafur <gülüyor> elo. Günahı olan, bağışlanmak isteyen var mı? Ben onu mağfiret edeyim. Bağışlanmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Günahımız var mı? Çok. Onun için çok istiğfar edeceğiz. Şimdi başladı istiğfar etmek. Ondan sonra Elamin müstazikin rızık isteyen var mı? Bak, özellikle diğer gecelerdekinde mesela ne buyuruyor öbür Bukhari hadisine? Helminse min bir şey isteyen var mı? Hel teabin tevbe eden var mı? Fetüvâli, feotüyev ona vereyim. Bu gece özellikle ne diyor? Rızık isteyen var mı? Fe rızıkav rızkını gönderin. Elâ min müptelen, sizin geçim durumunuz çok iyi herhalde, sıkıntı yok herhalde. Rızık istemiyor musunuz? Ya, Yasin Şerif okuyacaksınız. İki kere kat namaz, bir yazın şerif, bir senelik rızık Allah'ın izniyle akacak. Rızık isteyen varsa vereyim diyor. helm müptelen belaya uğramış var mı? Belası olan var mı başınızda? Hastalığı olan var mı? Derdi olan var mı? Vaa! Kimin dert, dertsiz adam? Der, derdi yoksa adamın anla aklı yok zaten. Öyle ya, akılsız adam derdi olur mu? <gülüyor> فَوْعَافِيهُ <gülüyor> Belası olan varsa ''Benden istesin, afiyet vereceğim!'' ''E lâ ''Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen?'' diye Mevla devamlı nida, nida, nida. Bu nida ne zamana kadar devam edecek? Hatta, ayatluhal fecr, imsak olana kadar. Takvimde imsak yazıyor, oradan sonra zaten yemek yiyemiyorsunuz oruca niyet edenler. İşte o vakte kadar Allah'ımız, sen de yan gelmişsin, yatmışsın, Mevla Teâlâ, yok mu isteyen, yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen, devamlı nidâ ediyor, sen de Allah'a hiç muhtaç değilmişsin gibi efendim, gaflet içerisinde yatarsan, hele bu beraat gecesinde tabii ki bu e, mahrumiyet eseridir, mahrumiyet eseridir. Allah bizleri gafillerden, mahrumlardan eylemesin, bu mübarek gece hürmetine, bu mübarek gecede müsteceb dua Allah nasip eylesin. فَلَا يَسْهَلُ اَحَدٌ اِلَّا Bak İbn-i Macadis'i, Hiçbir müslüman bir şey isteyip de verilmemiş kalmaz, ne isterse verilecek. Ancak şirk koşanlar, ana babasını aşyan edenler, zinaya devam edenler, bu gece tevbe ederse kurtarır, içkiye devam edenler, bu gece tevbe edersek bir daha iş mümeme kurtarır. Ondan sonra birçok 20 maddede af olunmayanlar beyan ediliyor, sihir yapanlar, adam öldürenler, ama tabi tevbe kapısı açık, bir daha yapmaz, tevbe etti, kul haklarına helallik almaya çalışıyor, o ayrı, tevbe kapısı açık ama bazı günahlar duaların kabulüne de ve beraat almaya da mani oluyor. Allah Teala cümlemizi o günahlardan bu mübarek gecede içimizde o günahlardan birine müptela olan varsa Rabbimiz Tebarekue Teala nasuh tevbesine muvaffak eylesin. Amin. Amin. Bu geceden beraat almadan çıkmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bu hadis-i şerif. Meşhur hadis-i şerif Aişe radıyallahu anh'imizin rivayet ettiği Beyhki'de de geçiyor. Sezâil-leufkad, şahabul İman hafız-münziri İmam, tergibu i de geçiyor. Ne buyuruyor? Bir gece Şabanın 15. gecesiymiş. Ben diyor, çok fark etmedim. Yattım. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yattı. Öyle uyuyor gibi yapar veya yatar işte, çarşafın altına girdi. Sonra, baktım diyor, çarşafın altından sıyrılıp çıkmış. Ben de dalmışım. Biraz ayıldım, baktım, yok. Bu sefer aklıma geldi ki acaba efendim başka hanımına mı gitti diye. Kadınların meseleleri bunun üzerine çok taalluk eder yani. İlk aklına gelen oldu. Öbür hanımına mı gitti? Halbuki efendim soyu lazım nöbet yapardı. Onun nöbetinde öbürüne gider miydi? Gitmezdi. Fakat aklıma öyle geldi diyor. Bunun üzerine diyor evde aradım diyor. Evde derken ev kaç metre? Birkaç metreli ev ama Karanlık olduğu için işte elimi diyor, böyle şey yaptım falan, baktım rukuda mı, secdede mi falan. Sonra diyor, kalktım ayağım ayaklarına değdi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz secdedeymiş. Secdede dualar söylüyordu. O dualar yazdığım Şaban Risâdesi'nde de, keşke onları yapabilsek. Ama tabii biraz secdede yapmak için ezberlemek lazım, ezberlemek istedim. Secedeleke sevadi ve hayali ve amene bi ke fuadi fahadi yadi ma jne tu ala nafsi ya azim yurjal kull azim igfiri dambel azim böyle dualar bu duaları secdede yapıyor bir yandan ağlıyor sonra iki secdede arasında bir dua yapıyor oturdu Allahumme ebli kalben takiyen safiyan min şirki beriyan la kafiran ve la şakiyan sonra ikinci secdede yapıyor Allahumme haud bi ridakemin sakadik o çok önemli hiç olmazsa onu onu ezberleyebilseydiniz vitirden sonra okunuyor benim dua kitaplarımda var ama o secdede de emredildi o. Auzu bi Rabbike seghatike ve auzu bi muafatikim uqubatike ve auzu bike minke. La usitana alek ente kemasnet nefsik. En kıssası o yine. Baktım diyor böyle devamlı dualar yapıyor, zikirler yapıyorum. Sabaha kadar efendim bir daha secde, bir daha ruku, bir daha celse, bir daha kavme. Sonra başını kaldırdı diyor. Dedim anam babam sana feda olsun. ''Sen bir vadidesin, ben başka bir vadideyim.'' ''Yani sen Mevla ile meşgul oluyorsun, ben de acaba başka hanımına mı gitti?'' diye hesap peşindeyim. ''Sen neredesin, ben neredeyim?'' ''Ya Rasûlallah!'' Ee, ''Ya Hümeyra!'' dedi. Aişe annemize ''Hümeyra'' diye hitap eder. ''Ya Hümeyra, e, benim senin hakkını yiyeceğimden mi korktun?'' ''Hiç ben senin nöbetinde başkasına gider miyim?'' ''Şeriatı ben tayin ediyorum zaten, şeratsızlık yapar mıyım?'' Ama sen, e ''Ya Resulallah bu nedir sabaha kadar kılıyorsun, ayakların şişti de biraz gel ayaklarına masaj yapayım.'' dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem, bu masaj yaptırmak da sünnettir yani ha. Ama tabii hanımın yaparsa, başka kadın yaparsa yani tam bir haramın dibine kadar gidersin yani de. Anladın mı? Efendim, ama ne zaman masaj yapacağım Mübarek sabaha kadar teheccüd kılarsın da, ondan sonra hanım da ayaklarını biraz ezer yani. Sen oho akşama kadar zaten ayakları dikmiş atıyorsun, sana ne elisin var. Masaj ne zaman lazım? Böyle ayakta durursan çok, kan aşağı iner, şişer, ödem yapar yani. Dedik ya Rasulallah, biraz ayaklarına şey ödemi dağıtayım dedi. Ondan sonra sen kendine niye bu kadar zahmet ediyorsun? Senin geçmişin, geleceğin, bütün günahın yok, bir şeyin yok. Ya şefalakun apten şüküre. Niye öyle söylüyorsun? Allah bana en büyük makamları vermiş. Şimdi ben en çok şükreden kulu olmam gerekmez mi? Nasıl ben Rabbime şükretmem dedi? Onun için ben bunu günahım affolsun diye yapmıyorum. Benim günahım olmayabilir. Ben Allah'ım şükrü hak ediyor. Allah'ımı sevdiğim için şükrediyorum dedim. Allah'ın bütün nimetlerimin velisidir, sahibidir dedim. Ondan sonra Yahya Meyra, sen bilmiyor musun bu gecene gecede? Bir kere daha oldu bu. Bir berat gecesinde daha peşine düştü O zaman da Hz. Fatıma'ya gitti Fatıma annemizin kapısını çaldı Resulullah burada mı dedi Sallallahu aleyhi ve sellem Yok dediler Hz. Ali Efendimiz kalktı telaşlandı E senin nöbetin neydi? Nereye yine nöbeti ona denk geldiği bir senesi Dedi ki nereye gitti Bilmiyoruz dedi Öbür hanımları da telaşlandırdılar müminin. Hepsine seslediler E bizde de yok E nereye gitti gece yarısı Allah Allah dediler Hz. Ali Efendimiz dedi Gitse gitse cennetül ül Bekî'de, kabr, kabristana gitmiştir, orada ibadet yapıyordur. Bir de geldiler, baktılar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tam Hazreti i ne bir talip. ebi Talib, şimdiki annelerimizin kabirlerinin olduğu yer, Cennetül ül e girdiğin zaman, Ehl-i sağda kalıyor, oradan kızlar, e, Benat-ı Rasûlü sallallahu anh, kızları var, kerîbeleri, hemen yanında ezbâ-i orada namaza durmuş. Sabaha kadar kılıyordu, orada da onları görünce ne telaş ettiniz? Bu gece beraat gecesidir, ey Fâtıma sen de kıl, Hasan-ı de uyandır, bu gece beraat gecesi uyunmaz, sabaha kadar dua edin, yalvarın Allah'a dedi. Onlara duayı öğretti, duaları öğretti, sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da bize öğrettiler. Şimdi biz ne bilecektik, ne berat gecesinde haberimiz var, hiçbir şey bilmiyoruz, ne gecemiz, ne günümüz, şaşırtmıştık gitmiştik. Masullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne kadar büyük hakkı var üzerimizde. Allah'tan sonra en büyük hakkın sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Rabbim kabrini nur eylesin. Yüksek dereceler ihsan etsin, şefaatlerinden, himmetlerinden mahrum elemesin. Bu mübarek gecede bizden selamlarımızı, salatlarımızı buyurun. Al salatu al salamu aleike ya Rasulullah. Al salatu al ya Habib Allah. Al salatu al salamu aleike ya sevgi deliüline ve Ya Rabbi, milyonlarca, milyonlarca salavat şerifeleri. Mahlukatının adedince, malumatının adedince, arşının tartısınca, kelimelerin mürekkepleri kadar. Bütün salavatların, rahmatların, berekatların Muhammed Mustafa'nın ehli beytin üzerine olsun ya Rabbel Alemin. Bizden bu Muhammed Emin Vakfı'nda toplanan kadın erkek cemaatlarımızdan Ravza-i Pakat'ın hakine şu saatteyiz haleyle ya. Amin Allahu salli ala Muhammedin ve ala Şimdi başımda melek duruyor diyor. Kabrimde başımda melek duruyor. Hemen hepimizin ismini böyle tıkır tıkır tıkır Öyle YSK'nın seçim şeylerini karıştırması gibi karıştırmazlar. Merak etme hiç kimsenin listesini. Tamam mı kardeşim? Hepimizin ha buradan şimdi tıkır tıkır şeceresiyle ya Rasulullah falan oğlu falan falan kızı falan falan e, o efendim e, kızı işte adından hanımın, erkeğin sana selam söylüyor. Ben de onun selamına cevap veririm buyurur Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Onun için çok salavat okursak Yüz kere diyor, beni hak peygamber olarak gönderen zata yemin ederim berat gecesi bana yüz kere salavat okuyana nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin sevabı ihsan edilir buyuruyor E yüz kere de okumayacağız mı ya? Yüz kere de ne var ya? Aa, özellikle bir salavat var, o ben Şaban-i sayfayı tam şimdi bilmiyorum Allahümün salli ala ruhi Muhammedin fil arvah ve ala cesedi fil etsar ve ala kabrihi kubur. Bunu okuduğun zaman hem ruhu şerifine hem bedeni şerifine hem kabri şerifine salavat ve rahmat gidiyor. Bunu da 100 kere okuyan da mutlaka beni rüyada görür diyor. Allahu salli ala Muhammedin ve ala alihi Allah'ım cümlemize fazlı keremiyle Dünyada rüyada görmeyi nasip eylesin. Amin. Ölmeden uyanıkken şeytanı kovmak için geldiğinde, imanımızı kurtarmak üzere geldiğinde görmeyi nasip eylesin. Amin. Kabirde bu zatı tanıyor musun denildiğinde kafa gözüyle yakaza zaten görmeyi nasip eylesin. Amin. ''Bu benim peygamberim Muhammed Mustafa'dır demeyi nasip eylesin. Amin Allahumme amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ey Hümeyra! Bu gece innelillahi fi hazil leyl evteka minen nar. Allah'ın cehennemden azat var. Beraat verecek. Beraat demek işte yazı veriyorsa mesela adam borcunu ödüyor. Oradan makbuz alıyor. Makbuzda ne veriyor? Bu bundan muaftır. Bu, bu borcunu ödedi. Sana da burada beraat veriliyor. Bu adam cehennemden uzak. Allah Allah. Ömer İbn Abdülaziz Hazretleri büyük veli, tabiinin en hayırlısı. Beraat gecesi namazlarını kıldı, yüz rekatı bitirdi. Selam verdi, baktı bir kağıt, gökten satıhta kılmış tavanda, ya sıcak yerler, o tavanlarda çok serin, gibi klima, serinlik yok. Gökten döne döne döne bir kağıt parçası geldi. Baktı, hiç dünya kalemiyle yazılmamış. Dört taraftan çevirirsen her taraftan aynı okunuyor, eşit. Ne yazıyor orada? Hazi beratun minel melikil aziz liabdü Ömer ibn Abdülaziz. İşte bu melik aziz olan Allah'tan kulu Ömer ibn Abdülaziz'e cehennemden berahat namesidir. Ömer ibn Abdülaziz bunu dünyadayken gördü. Biz de şimdi namazı bitirip de hemen kağıt at, aranmayalım. Mevla bize berat yazdıysa ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Kağıdı kime göstereceğiz? Mevla, kayda geçsin bizi! Berat, alanlar kaydına geçelim Fazl-ı Kerem'iyle. Ne kadar? Bir adedi ı ghanem-i kelb kabilesinin koyunlarının kılları kadar. Kelb kabilesi niye duyuyorsun? Ya Rasûlallah dedi, Ayşe annemiz her şeyi sorardı, araştırmacıydı. Dedi ki, Araplarda Kelb kabilesinden fazla koyunu olan, keçisi olan kabile yoktur. Onun için Kelb kabilesinin koyunları yani dağları sarmış. Koyunun, bir koyunun ne kadar kılı var ya O kadar adama cehennemden beraat verilecek buyurdu. E tabi burada sadece insan olmuyor. Cinler de var mahlukatta tabi. Bunlar da mükelleftirler. Ama şimdi bu kadar insan cehennemden beraat alacak. E biz burada dışarıda kalırsak yazık değil mi bize ya? Çok geniş bir rahmet var. Biz niye kendimizi maalesef? Neyse içkiyi bırakamam, zinayı bırakamam, ana babamın lafını dinleyemem. Efendim, Allah sihir yapmadan duramam. Ya bunlar nedir bizi ebedi ahirette mahrum edecek şeyler ya. Tövbe edelim kiralarımıza bitsin tamam. Bu bu de affımıza mani olan şeyler. Bunlar kitapta da yazdım, bir sohbette de anlattım. 20 madde kadar var. Efendim haksız vergi koyanlardan tut, efendim köprüleri şunu bunu kapatıp da eşkıyalık alıp da milletin malını gasp Bunlar Bunların hepsi efendim işte mafyalık tipi işler gayr-i meşru hukuksuzluk ve insanlara zulüm ve mallarına, canlarına tecavüz. Bunlar afolmuyor beraat gecesi, özellikle haksız kazanç meseleleri yani. Bunlardan tevbe edilmesi lazımdır. Yoksa Mevla beraat vermiyor. Ey Âişe buyurdu! La قُلْ Altı kişiyi istisna ediyorum. Bu hadis altı kişiyi istisna ediyor. مُدْمِنُ Şaraba içkiye, uyuşturucuya devam edenler. Allah. Tevbe nasıb beylesin, bütün hepsine de Allah müttelâ olanlarda kurtarsın. Vela <gülüyor> akun ana babasına isyan edenler, ana babanın meşru isteklerini yerine getireceksin. Paran yok, çalacak halin yok. Varsa vereceksin, istiyorsa vereceksin. Kayri meşru bir şey istiyorsa yapmayacaksın. gayri meşrurda Allah seni mükellef tutmaz. Vela muslunu ala zina, zinada ısrar edenler. Ya zina ettiğine geçti, gitti tam. Tevbe et mubarak adam. Nikah dairesi geniş, helal dairesi geniş, zina etmeye ne gerek var kardeşim sen? Hiç Allah'ın şeratını, aktini, şahidini niye itibar etmeden kendi kendine gidiyorsun? Allah'ın razı veren, razı değil, zina yapıyorsun ya. Helal dairesi geniş kardeşim, zina yapma bir gerek yok. Mevla serbest etti, helal etti birçok. Bu kadar muvahhalar, helallar var. Evlenme helal etti sana, boşanmayı da helal etti. oldu git geçinemiyorsun, onu da helal etti. Niye zina yapma diye ya? Zina yapma başkasıdan evlen. Onun için zinada ısrar edenler, o söyleyen musarim. Musarim demek Müslümanlara kin tutan, bidat ehli. Bu bidat ehli en büyük tehlike Şia. Çünkü Hazreti Ebû sevmezler, Ömer Efem sevmezler, sahabeyi sevmezler. Sahabeyi sevmeyen asla beraat gece şah olmaz. Bak, ben Hayrettin Karaman'a hocaların hocası derler. Ama ben ona kaç keredir söylüyorum. İkaz ediyorum, o bana yine Yeni cevap veriyor. Diyor ki, ben Muaviye'yi sevmem diyor. Sevmem diyemezsin, Muaviye vahiy katibi Allah'ın sahabe-i Kiramın ulularındandır. Hz. Ali kadar sevmem diyebilirsin. Hz. Ali tabi ki ondan üstün, kıyas bile edilmez. Ama Hz. Muaviye dediğin zaman, onun o kadar yanında on bin sahabe var. Ben sahabeyi sevmem dediğin zaman, musarim maddesine giriyor. Musarim maddesi beraat gecesi af olmaz diyor. Çünkü en büyük kini benim sahabemi sevmeyen beni sevmemiştir buyuruyor. Tirmizi hadisinde sahabemin hepsini seveceksiniz buyuruyor. Men ehabbun fe bihubbu ehabbun. Beni seven onları sever diyor. Ve men baghadun fe bi Bana kızan onlara kızar diyor. Bu Tirmizi hadisi. Bizim şu sahabeyi sevmem deme lüksümüz yok. Biz Hazreti Ali miyiz ya? Bu hak bize verilmemiş. Biz sahabe-i kiramın hepsini seviyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bu din bize onların vasıtasıyla geldi. Ama en başta dört halifeyi seviyoruz. Ebu Bekir, Ömer en eftal biliyoruz. Sonra Osman Ali Efendimiz'i en eftal biliyoruz. Sonra Aşere-i Mübeşşer'i en eftal biliyoruz. Sonra Bedir ehlini en eftal biliyoruz. Sonra Hudeybiye ehlini en eftal biliyoruz. Öyle mi? Meratip var, fazail var, dereceler var. Ama 114 küsür bin sahabenin tümünden Allah razı olsun, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Bak, sahabeye kin tutanlar, bir de Müslüman Müslümana küs duranlar bile buraya giriyor, küs duranlar. Eğer üç günden fazla selamı kesersen, o daf da olmuyor. Mevla buyuruyor ki, barışana kadar bunların kararını geciktirin. Bu gece af olacak mısın olmayacak mısın? Eğer bir Müslümandan küs küstürdüysen nefsin için ama nefsin için. Hakikaten nefsin için, şahsın için, menfaatin için selam vermiyorsun. Muhabbete elüzüm yok. Aşırı konuşma elüzüm yok. Ha yeme götürme elüzüm yok. Ama gördüğün zaman selam vereceksin, selam alacaksın. Selam alıp vermek burnu kurtarır. Herkes herkesle aşırı mahabbete etmesine lüzüm yok. Zarar görmüştür, uzak durabilir. Ama selam kesilmez. Ama kin tutar da selamı keserse diyor, hele ki sahabeye ki heptenler Bunları geciktirin barışana kadar diyor. Onun için Hayrettin Karaman da tevbe edebilir. Bu gece şimdi tevbe etsin. Desin ki Ya Rabbi ben tevbe ettim, pişman oldum. Bütün sahabeyi seviyorum. Bugüne kadar yazdıklarımdan özür dilerim. Şimdi tevbe etse kapı açık. Ama ben sahabe, şu sahabeyi sevmem. E, sahabe senin mektep arkadaşın mı ya? Mektep arkadaşın mı ya? Ne kadar hoca olursanız olun, 80 yaşına da olsan, hocalan hocasın. Ben ona bakmam. Kurana bakarım, Sünnete bakarım, Hadis şerife bakarım. Hocanın, şeyhinin, şuyunun, buyunun, makamının yüksekliği, mütebellliği asla ayet hadisin önüne geçemez. En Sünnetin usulü budur. Kimse kendi kafasında iş yapmasın. Eymam Rabbani mektubat ortada. Mevlana Halid orada. Bütün ulema meşayih sahabeyi sevmeyenin Resulullah'a imanı yoktur diyor. Mektubatta söylüyor şey ya. Onun için biz kime bağlıyız arkadaş? Biz ipçis, sapsız, sarıksız Mehmet miyiz? Müçtehit miyiz biz ya? Bizim büyüklerimiz var. 1400 senelik dinimizin geçmişi var. Sahabe, tabiin, tebe i tabiîn silsileine meşayih bunların hepsi ittifak etmişlerdir. Allah Celle Celaluhu kalplerimizde sahabeden birine, tabiinden birine, dostlarından birine karşı zerre kadar ikrah ve kârahat bırakmasın Fazl-ı Hepsini anamızdan babamızdan çok sevmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Çünkü onlar bizim dinimizin vasıtaları, bize dinimizi getirdiler. Biz onlarsız ne yaparız? Ki Hz. Muaviye 40 sene hükümdarlık yaptı, Kıbrıs'a kadar ofet etti. Bütün alemleri ofet etti İslam'ın 40 sene. Ve kimse çıt çıkartmadan geçindirdi ya, adalet yaptı. Hz. Ali aralarında olan işler, içtihata mebliğdir, içtihat hatasına düştü, bir sevap aldı. Hz. Ali Efendimiz tarafı içtihadında isabet etti, iki sevap aldı. Onlar haklıdır, iki sevap aldı. Bunlar isabet edemediği, bir sevap aldı. Çünkü içtihat hatasıdır. Senin benim nefis için kavgamıza benzemez. 10.000 sahabe dinden mi çıktı aşağıya? O zaman sen, Şia'dan ne farkın kalıyor? Şia'dan ne farkın kalıyor? Allah muhafaza etsin. İtikadımızı muhafaza edelim. musarimleri affetmez diyor. Kin tutan, ehli attı affetmez diyor. musarimin karşılığı odur. Velâ musavvir, heykel tıraşlar. Bu canlı heykeli yapanlar tevbe etsinler, etsinler, bu iş haram iş, buna hiç bir kitapta müsaade yok. Canlı heykeli yapanlar, ama şimdi manzara yaptın, kabartma yaptın, ona bir şey demiyorum. Ama şimdi, kuş da olsa, aslan da olsa canlı heykeli yapanlar bu tehdide dahil oluyorlar. وَلَا <gülüyor> كَتَّعَدْ Bir de söz taşıyanlar, Nemime yapanlar, milletin arasını birbirine sokmak için birbirine, mahalleyi birbirine kavga ettirirler. Bu kötü ifsat için söz taşıyanlar, Allah cümle... Yani biz de şurada bakıyorum, şarap, zina, ana-baba isyan, bid'at falan, heykel heykeltıraş, beş maddeden hemen hemen ekseriyetimiz, durumumuz iyi. Şu laf taşıma içinde çoğumuz kurtaramayız, şu laf taşıma. Ama kötü lafı taşırsan, iyiliğine taşıdın, adam adamı sevsin diye. Bu sevaptır. Ama adam adama kızsın diye laf taşıdıysan, bak berat gecesi bile af olmuyor. ha. Onun için ağzımızı tutalım kardeşim. İşi bozmaya çalışmıyor, milletin arasını ifsada çalışmıyoruz. Allah müfsitleri sevmez ya. Şimdi bu hadis-i şerifte de, Sallallahu aleyhi efendimiz ağaçhan böylece beyan ettiler. Muazzeb diye cebel rabbiyallah'tan gelen hadis şerifte ne buyuruyor? Menahiyelleyal elhams ve cebetle cennet. Beş geceyi ibadetle ihya edene cennet vacib oldu kesinleşti. Senede beş gece. Bu beş geceden birisi de hepsini saymayalım şimdi berat gecesidir. Yani bu beş geceden biri bu mübarek gece. Ne buyuruyor Ebu Muhammed el-Ba'liye radıyallahu ta'nın imanet edin hadislerinde? خَمْشُ لَيَعَلْ لَا تُرَدُّ ف۪ينَ الدَّعَوَى Beş gecede dualar asla geri çevrilmez. Senede beş gece. Bu hadiste duaların yüzde yüz kabul olunacağı gecelendir. O birisi de لَيْرَةِ نُصْمِنْ Şaban, Şaban'ın yarı gecesi, yani bu gece. Mesela dün gece olsaydı bazen Berat gecesi, cuma gecesine denk geliyor mu? Gelir. Mesela dün gece olabilirdi, bir ay ona göre girseydi, dün gece, o zaman beş geceden ikisi çift dikiş oluyordu. Hem Cuma gecesi, hem berat. Ama şu anda berat gecesi. Dünkü gece de o beş geceden biriydi. Ne hikmettir? Berat gecesi senede bir kere geliyor, bayram geceleri bir kere geliyor, Cuma gecesi her hafta geliyor. Yüzde yüz dua dolmaz bak. İşte beş geceden biri de berat gecesidir. Evet. Amr ibn Osman radıyallahu ta'ala ve hadis-i şerifte menkamele leyletü'n şaban ve leyletü'l aideyn lem yemat ve matmutul kulub son nefeste iman selameti zora girerse şeytan iblis adamın üstüne çökerse komada vücutta çökmüş vaziyette imanını alma gelirse çok tehlike günahlar sebebiyle insan imansız ölebilir hepimizde bu tehlike mevzu, mevcuttur mevzu bahistir ancak Berat gecesi ibadetle geçirirse, bir de iki bayram gecesi, Ramazan bayramı, Kurban bayramı, iki bayramı da ibadetle geçirirse, paniklemeyecek, kalbi ölmeyecek, nuru sönmeyecek imanla gideceğine söz veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gece de onlardan biridir. Evet, Ayşar radıyallahu anhâve validemizden, Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellemden işittim diyor. Bu hadis-i şerifi hatib-i bağda ediyor, İmam Suyuti Abdülkadir gelen kaynaklarını söylemişim ve tealla'ul hayr fi arba' 4 gece. Senede dört gece Allah bütün hayır ve rahmet kapılarını açıyor, bütün rahmeti boşaltıyor. Allah'ın hazineleri bitmez, tükenmez. Bu dört geceden biri de Berat gecesiyle, Mirşaban, Şaban'ın yarı gecesi bu mübarek gece. Ebu Hurayra'ya da Allah Teala şerifte Buyuruyor. Câni Cibril Aleyhisselam leylete nısm Şaban Berat gecesinde Cibril Aleyhisselam bana geldi ve galeli ya Muhammed irfa' dedi bana ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem başını bir göğe kaldır. Ben de baktım. Dedi mağ zileyle bu kadar nur nereden geldi bu gece? Dedi Hadi l-eliftehu Allahu subhanahu ve taala's min rahme. Ey habib-i şan. Allah Teala bu gece 300 rahmet kapısını açmıştır, bütün göklerden nurlar ya. 300 rahmet kapısı. Ancak şirk koşanlar, büyü yapanlar, yaptıranlar, kayıptan haber verenlere gidip tasdik edip inananlar, içkiye devam eden, zina devam eden, faize devam eden, tevbe etmeden af olmazlar. Geri kalan bu 300 rahmet kapısından kimse mahrum kalmayacak. Gecenin dörtte biri geçti, Cibril aleyhisselam geldi. Dedi, başını kaldır. Bir baktım, cennetin sekiz kapısı ardına kadar açılmış. Melekler birinci kat semadan arşa kadar bana gösterildi. Birinci kat semadan arşa kadar bütün melekler baktım ki secde yapıyorlar. Secdede ne dua diyorlar? Benim ümmetimin günahları için istiğfar ediyorlar. Bunbahara gecede olmayan daha ne zaman af olacak Demek ne kadar büyük günahkarsın ki, Cebrail aleyhisselam bile affını istiyor, Allah affetmiyor. Mikail A.S. affını istiyor, Allah affetmiyor. Arşı taşıyanlar affını istiyor, Allah affetmiyorsa sen ne bozuk adamsın? On üçün, o kadar da değiliz herhalde. İnşallah tevecü vacbari ile bu gece mağfiret olacağız. Birinci kat semadaki melek nida diyor, tuhaf iman raki bu gece rükü edenlere müjdeler olsun. İkinci kat semadaki melek nida diyor, bu gece secde secdedenlere müjdeler olsun. Üçüncü kattaki melek nida diyor, bu gece dua edenlere müjdeler olsun. Dördüncü kattaki melek nida diyor, bu gece zikredenlere müjdeler olsun. Beşinci kapıdaki melek dua diyor, bu gece Allah korkusundan ağlayanlara müjdeler olsun. Ya Rabbi kimsenin görmediği yerde, hanımımızın dahi kimsenin haberi olmadığı anda, senin korkundan, senin rahmetini umarak gözümüzden birkaç damla yaş akıtabilmeyi bizlere nasip eyle. Allah salli aleyhi Çünkü... جُمُودُ الْعَيْمٍ مِنْ قَسْفَتِ Gözün donukluğu hiç ağlamaması kalbin katılığından gelir. Göz donuksa kalp katı. Kalp katılığı gafletten gelir, yani zikretmemekten gelir. Zikretmemek, kalbin gafil olması nereden geliyor? Dünya sevgisinden gelir. Çünkü dünyaya etmiş adam varsa dünya, yoksa dünya işi gücü aldı sattı verdi gitti, dünyanın menfaatleri bilmem ne, Dizileri, filmleri, maçları, kaçları, Bu adamın kalbinde huzur olur mu ya? Gözüne Allah korkusundan yaş gelir. Onun için ağlayabilmek büyük iştir. Mümkünse ağladığını gizlemek lazımdır. Tenhada ağlayabilirsen, o gözlere cehennem haram ediliyor. Müjdeler olsun bu gece ağlayabilenlere. Bu gece hayır işleyenlere müjdeler olsun. Altıncı kapıdaki melek bu gece Müslümanlara müjdeler olsun. Yedinci kattaki melek, bir şey isteyen var mı? Muradına nâil olsun. Bu gece Kur'an okuyanlara müjdeler olsun. Hem namaz kılarsan, hem on ihlâs her okursan, hem Kur'an okumuş oluyorsun. Hem namaz kılmış oluyorsun, hem zikretmiş oluyorsun. Hepsi birleşiyor namazda. Sekizinci kapıdaki melek, bu gece af isteyen var mı? Mağfiret olsun. Dedim ey Cibril, kapılar ne zamana kadar açık kalacak? Buyurdu ki, fecir doğana kadar, yani imsak atana kadar, efendim bu kapılar... Açık kalacak, kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar kişiler senin ümmetinden, cehennemden azâd olacak. 13. gece dua etti, Cibril geldi dedi, ümmetinin üçte birine şefaat hakkı verildi, senin şefaatinden kurtulacaklar. Yetmez dedi, yalvar yalvar, 14. gece geldi Cibril aleyhisselâm, ümmetinin üçte ikisine şefaat hakkı verildi, senin şefaatinle kurtulacaklar ne kadar da günahkar olsalar. Tabii günahın cezasını çekebilir, çekmeyebilir. Allah azapsız da af edebilir. O Allah'ın elde, Müslümanlar hakkında konuşuyorum. 15. gece dua, dua, dua, dua, secdelerden kalkmadı. Hazreti Cibril seher vakti nazil oldu. Dedi ki "İnne Allaha tecra bir şefaatiğe sana tam şefaat yetkisi verildi. Bütün ümmetin cehennemden azad oldu. Bir Müslüman cehennemde kalmayacak." ancak hasmı olanlar, kul hakkı olanlar haklarını helal ettirene kadar. İşte orada da helallaşmak devreye giriyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duaya devam etti ama ben size o kadar da müjde vermeyeyim hepten. Efendim dümdüz gidersiniz. O düşün, o müjdenin o tarafını okumuyorum. Halid bin Ma'dan radıyallahu tehrivatden hadis-i şerifte ne buyuruyor? Senede beş gece sevaplarını umarak, müjdelerini tasdik ederek Onları ihlaya devam edenleri Allah Teala cennete iddia edecek, kesin. Müjde var. Ama ben cennettiyim demeyeceksin. Ama bunu yapanlara bu müjde kesin. Recep'in ilk gecesi, gece kıyam gündüz sıyam, Şabanın yarı gecesi, bu gece kıyam gündüz sıyam yani oruç var. Ramazan bayram gecesi, gece kıyam gündüz yemeyen dibine vurabilirsin. Bayram gün olduğu için yemek var. Kurban bayramı gecesi, gece-kıyam, gündüz, kurban etinden devam. Bir de aşura gecesi, gece-kıyam, gündüz-sıyam. Beşin ikisinde gündüzünün orucu yok. Ama bu gece, yarınki gününde oruç olan gecelerden, o şartla, gece-kıyam, gündüz-sıyam. Ömer ibn-i Abdelaziz radıyallâh'ın, Haccaci ibn Basra'nın valisiydi, valisine mektup gönderdi. Dedi ki, aleki berr müğleya ifis sene. Ey Basra Valisi dedi, Senede dört gece uyumamaya bak. İbadetle hiyatmaa bak. Fenn Allah Teala ifrakuvin fenn rahmet ifraga. Allah Teala bütün rahmetini dört gecede boşaltır dedi. Bunlardan birisi de berat gecesidir. Devlet reisinin mektubunun muhtevasına bak. faaliye gönderdiği mektubunun muhtevasına bak. İşte o zaman kurtlan kuzu beraber geziyorlardı işte. Onun için öyle valiler, öyle veliler yönetiyorken, işte bir gecede bu dört geceden biri de bu mübarek gece. Kaapradıyalar ivat ediyor. Allah Teala Şaban'ın yarı gecesinde Cibril Aslıhami cennete gönderir. Cennetin süslenmesini emreder. Bu gece şimdi cennet süslenmiş. aa keşfi açık olsa, adamın manevi gözü açık olsa, cenneti diyenleri görebilecek olsa, şu anda görür. Şu anda cennette acayip tezeyyum var. Süslenme, donanma, ooo. Hani bunlar şimdi dünyada ufak tefek, tırışkadan bilmem ne, paraları da yetmeye işte kutlama yapacaklar. iki tane havai fişek atıyorlar, onda biri geri dönüyor üzerlerine geliyor zaten. <gülüyor> havai fişeklerde, şey, parası çok olan çok atıyor, beş on dakika, on beş dakika atıyor. ve şöyle iki atırlık barutu var, ucuzcu yani benim gibi, ben onu da atmam da. İki tane atıyor falan tamam tamam paralar havaya gitmesin falan ama parası bol olan yarım saat atıyor bir saat. Atıyorum. Siz ne fukara adamsın? Bu dünya fakirlerin yeri ya. Şu anda cennetteki süslenmenin durumu nasıldır acaba? Cennetin bir tuğlasını tuğlasını getirseler kapalı çarşı mı efendim Hong Kong kamı bilmem mi borsa nerelerde varsa biz borsaya dahil miyiz onda bilmiyorum. Tuğlayı getirseler koysalar, bütün dünyanın borsaları çöker. Neden? Çünkü borsanın karşılığında değeri var. Bunun değeri, bütün her şey fani, bu tuğla, ebedi. E bunu hangi borsa alacak? Sonu yok. Öbürünün hepsinin sonu var, bitti gitti, bir yangın. Onun için cennetteki ziynetlere talip olalım. Burası nedir ya? Cennete gönderiyor, süslensin buyuruyor. Cennet donanıyor, kuşanıyor. Şimdi bu gece öyle, oldu bitti. Ne diyor? Allah Teala kadeh te kafiyle teki hazi, adeden nüjumu semayi dünya, adede yamet dünya ve lealiye, adede varakus şeçaro vesine telcimal ve adede rimal. Ey cennet! Allah Teala gökteki yıldızlar kadar, dünyanın günlerinin adedi kadar, dünyanın gecelerinin sayısı kadar, dünyadaki ağaçların yaprakları kadar, dağların tonajı kadar, kumların tanesi kadar. Âhir zaman ümmetini Cehennem'den azad etti, cennete müşteriler geliyor. 13'ün cennete diyor ki, süslen donan adamların geliyor. Beraat alan cennetlik, beraat alan cennetlik. Onun için bu gece şimdi beraatını almadan adam yatmaması lazım. E sabaha kadar da almadınsa da alırız inşallah. Allah mahrum etmez arkadaşlar, biz müslümanız, ehli sünnetiz elhamdülillah. Allah itikadımızın doğruluğuna bağışlasın. Amellerimizin bozukluğunu, itikadımızın düzgünlüğüne hibe eyle ya Rabbel alemin Allah! aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi Hz. Ali Efendimiz de rivâet ediyor, buyuruyor ki Bu senede dört gece Müslümanın uyumadan ibadet yapmasını istiyorum, o gecelerden biri de, kıyamda kalmasını istediğim gecelerden biri de, berat gecesidir buyuruyor. evet. Şimdi, rivâetler çok, ama 6 rekatı hiç olmazsa kılalım, ondan sonra da 3 Yasin şerif okuyalım, ondan sonra 12 on rekatı var, 14 rekatı var, 100 rekatı var. Size şunu söyleyeyim, 100 rekatı kılarsanız, kılabilirseniz, yetişirseniz, 10 ihlâsla kılınıyor. Bu çok büyük iş, ama onu kılamazsanız, 12 on rekat, 10 ihlâsla kılarsanız, Günahlar siliniyor, ondaki müjdeler sonsuz, yüz rekat. Günahlar siliniyor, ömrüne bereket veriliyor. Bu on iki rekatla alakalı konuşuyorum. Bir de yine büyük müjdeler, cennetteki makamını gö görmeden ölmemek için. Ölmeden mutlaka cennette yerini gösteriyorlar, öyle ölüyorsun. Bu müjde olan hadis-i şerifte de, o da on iki rekat, her rekat otuz ihlasla kılınıyor. On iki rekat diye hatırımda. Her rekat 30 İhlas-ı Şerif. Yani kulüvallahat. Allah. İşin sırrı ne biliyor musun? Kulüvallahat. Allah'at. 50 kere okuyan 50 senelik günahlara af olur. Sen ders istersen 100 rekat kılamasan 10 rekat kıl, 100 ihlasla kıl. Yine mevzu nereye giriyor? Hadis-i şerifte buyuruyor. Men kare kulu Allah'at fakat merre fe kad isterra minen nar. Bin kulu Allah okuyan canını cehennemden satın almış olur. Beraat bu demek değil mi? Onun için Beraat gecesi bütün mesele İhlas-ı Şerif üzerinde dönüyor. Ama bunu namazla kıraat edersen eftaliyeti eftaliyet katılır. Namazdakinin sevabı katlanıyor. Onun için İhlas-ı Şerif. Ama 12 rekattan aşağı kılmayalım. Yani bir de yine bir 20 makbul ümre, 20 makbul hac sevabı olan bir namaz 14 rekat kıldı diyor. Bu da Beyhaki'de geçiyor. 14 rekat. Mesela ben şöyle yapıyorum. İnşallah bu gece de yapabilirim. 100 rekatı beceremiyorum. Eskiden kıldıklarımız oluyordu ama şu anda yetiştiremiyorum. Gece yetmiyor. Gece yetiştiremiyorum. Biraz yavaş okuyorum, şey diyorum Biraz şeyim sizin gibi değilim. Ondan sonra yani yetiştiremediğimiz şu andaki geceler, uzun gecelerde yetişir. Şimdi şöyle yapıyorum. Öbür rivayetlerin en fazlası 14. Yani yüzün dışındaki 4 rivayetten en fazlası 14. Şimdi bu 14'ün tutuyorum. Bu 14'ün mesela her rekatında esasen 14'ün öbür rivatinde her rekatta on iklas yok. Ne okursan bildiğini oku diyor. Ama ben ne diyorum? On iklas'tan kılarsam diyorum. Zaten bu 12'lerin hepsi 2-3 fazili 12'nin içinde geliyor. Ama iki daha eklersen 10 var. 12 var, 14 var, 100 var. Tamam mı şimdi? Tütçer kafasıyla hareket edeceğiz kardeşim. Şimdi burada 100'ü kılamıyorsam ben bunun 14'ünü kılarsam ama bazılarında sure şartı yok ama her birini de 10 iflasla kılarsam en azından 3 rivayetteki 10 iflastığı, 10 12'yi a içine almış oluyor. İçine almış oluyor. 2 de daha kılarsam 14 bu 14 niçin biliyor musun? Şaban ayından geçen 14 gecenin namazı oluyor. 14 gece geçti ya. 13'ün 14. Bu 14 rekatın her birinde 10 iklas okursanız, en azını söylüyorum bu. Ondan sonra namaz bitti. Namaz bittikten sonra ne okunuyor? 22 gece namazlarında eftal olan Hanefi mezebine göre 22'dir. Şimdi orada Peşinde iklas şerif var mı? Onu da burada bulabilecek bakalım. Size şimdi efendim namaz 14 tekat kılındı. 10 iklasla kılma şartı yok bu 14'ün ama öbür iki rivatı de içine almak içinin 10 iklasla kılalım. Bittikten sonra ne okuyoruz? 14 Fatihah, 14 Kulü Allah tekrar namazın dışında 14 felak 14 nas Anladınız mı? 14 Fatiha, 14 ihlas, 14 felak, 14 nas Sonra bir ayetel kürsi bir kere Sonra bir kere de لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ Tevbe suresinin son iki ayet Bunları bitirdiğin zaman Hz. Ali Efendimiz diyor ki Resulullah Efendimiz'i kolladım Şaban'ın 15. gecesiydi Baktım ne yapacak? Namazları bitirdi, döndü bana, dedim ki Ya Rasulullah, bu gece bir namaz kıldınız, farklı bir şeyler yaptınız, nedir? buyurdu, Ya Ali, bak bu hadis beyhakide geçiyor مَنْ صَنَعَ مِثْ Şu benim gördüğüm namazım gibi kim bu beraat gecesinde kılarsa كَانَ لَوْ كَعِشْسِنَ حَجَّةٍ 20 tane makbul haç sevabı alır 20 tane haç ben çok gittim geldim ama yirmi haccim yoktur. Belki ömreder de çıkar ama yirmi haccim yok. Beş on haccim olsa bunlardan bir tane bile mebrur ve makbul olduğuna garantim yoktur. Mebrur olduğuna garantim yoktur. Ha bu namazı beraat gecesi kılana diyor yirmi tane kabul olunmuş haç. Haç değil kabul olunmuş haç. Yirmi haç yazılıyor. Bir de yirmi senenin makbul orucu. Bir adam 20 sene sürekli oruç tutsa, Samud Davut yapsa bayram hariç ve 20 senenin orucu da makbul olsa bu 14 tekete verilir diyor. Ya Ali diyor. Bir de diyor ertesi gün oruca da niyet ederse, keneli -ke okusuyam sene, ten seneti mağlaya sen müstakbele. Ertesi günün orucu da iki senenin orucuna denk gelir. Bir sene geçmiş seneyi oruçlu yazarlar, bir sene de önündeki seneyi bir daha sene beraata kadar. Bak, ertesi gün ölsen bir senelik oruç yazılıyor, sen öldükten sonra bile tutmuş gibi. Bu, yarın tuttuğun için. Yani iki gün sonra ölsen, kabrine girsen deftere bir senelik oruç yazılıyor. İleriki sene, ileriki. Ha. Onun için benimse size teklifim bu. Ancak bunu altı rekata dahil etmeyin. 6 rekat 6 iklasla kılınıyor. İki rekat peşine bir Yasin uzun ömür niyetiyle. İki rekat 6 iklasla, Peşine bir Yasin rızık bolluğu bereketi niyetiyle. İki rekat 6 iklasla, Peşine bir Yasin limakuretle ne niyetle okursan o da belalardan korunmak, hiç bela vurmasın bir sene boyunca bize. Bu niyetle 3 yasin şerip Şerif okunuyor. En mühim mesele de O'nun duasıdır. O, demin dedim ya, ''Ya Rabbi beni şakı yazdıysan, mahrum yazdıysan, rızkı dar yazdıysan.'' Bu çok önemli. Hz. Ömer Efendimiz ağlaya ağlaya tavafta okuyordu bu duayı. İbn-i Ebi Şeybe'de de var. Bu dua kısmen. Onun için bu dua, artık O'nu benim dememden aklınızda kalmaz. Biz de internete, yani Facebook, bizim siteye koyalım. Kolayınıza geliyorsa oradan okuyun. Dergide de 75. sayfada, Berat gecesinin vazifeleri yazılıyor. İlk onu yazdım. Dua 76 77'de. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil diye başlıyor. Bu mübarek dua 6 rekatı kılan, siz 14'ü de kılamasanız, hiçbir şey yapamasanız 6 rekat 3 Yasin ve 10 kere bu duayı yapın ki bir sene hem hayırlı uzun ömrünüz olsun. Hem hayırlı, bereketli rızkınız olsun, hem başınızda, etrafınızda bela dönmesin arkadaşlar. Bunsuz, bundan aşağı kurtarmaz. E ben dua yapayım, sana yazılmaz. Ben size yapayım, siz bana yapın. Ama perhizi kim yapacak? Hastanın kendisi yapacak. Onun için dua edelim, birbirine dua edelim. 10 kere okunacak dua, 76-77. sayfelerde. Evet. İki rekat bile namaz kılsan. İsa Aleyhisselatü Vesselam hep dağlarda dolanırken bir dağın üzerinde nur gördü. Dedi, ''Ya Rabbi bu nur nedir acaba?'' Mevla buyurdu ki, ''Benim orada ibadetle meşgul olan bir kulum var. E ben onu ziyaret edebilir miyim?'' Gidebilirsin. Gitti, gitti, gitti, geldi bir kayanın yanına. ''Dua et'' dedi, Allah, ''Ben sana onu göstereyim.'' İsa Aleyhisselatü dua etti, muradiyat etti. O kayanın içinden açıldı. Nur yüzlü bir zat çıktı. İsa Aleyhisselam bir baktı, yanında da bir üzüm asması gibi bir şey var. Böyle onunla yiyor, devamlı ibadetle meşgul oluyor. Siz dedi burada kaç senedir meşgul oluyorsunuz? Dedi 400 senedir ibadet ediyor. 400 sene! Eski ümmetlerin ömürleri uzundu. Ya Rabbi dedi. Bu kulun burada hiçbir dünya işiyle meşgul olmuyor. Haram görmüyor. Bir şey yapmıyor. Sıralı sana ibadet ediyor. Acaba sen bu kulundan daha mübarek bu kul halkettin mi acaba? Ne mübarek adamdır. Mevla bu ya Aisha, akhir zamanda gelecek Muhammed Mustafa'mın sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetlerinden Berat gecesine yetişip de iki rekat namaz nafile kılan ve o min ibadeti Bu kulumun 400 senesinden eftaldir.'' bu dünya. Bizim ümmete çok itibar ve şeref verildi. Neden peygamberimizin katrığı için. sallallahu aleyhi Ya biraz nafile namaz kılacağız arkadaş. Kılmadan olmaz. İnşallah kılalım iki rekatta bile 400 senel ibadetten üstün olur. İsa aleyhisselam ne dedi? Ya leteni kün tüm ümmet Muhammed. Ya Rabbi ''Bu ahir zaman ümmetine bu kadar şeref bahşettin, keşke ben de onlardan olaydım.'' dedi. Onun için kıyamete yakın İsa aleyhisselam gökten inecek ve bu ümmete dahil olacak, bu şerefe nail olacak, Hazreti Mehdi'ye nasır olacak ve Dekkal'ı katledecek. İsa, İsa aleyhisselam ölmemiş, gökte bekliyor. Neden? Bu duasının bereketiyle, keşke ahir zaman ümmetten olaydın. 12000 peygamber dua etti. Resulü duası kabul edildi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Allah'ım amin amin ya rabbel âlemin. Faziletler çok. Yarınki bu gece Duhan Suresi okuyabilirseniz çünkü Duhan Suresi Berat gecesinden bahsediyor. 3 sayfadır. Kolaydır. Es-sevrle el 70 bin melek sabaha kadar günahlar için istifhar eder. Berât gecesine ait değil. Cuma gecesinde okusa, hangi gecede okusa, dukan suresinin fazileti vardır. Geçmiş bütün günahları mağfiret olunacaktır. Bu da vaat ediliyor müjdeler arasında. Yarınki gün hanım kardeşlerimiz iftarlık hazırlasınlar. Bereketler olacak. Efendim alışveriş yapanlar e, çorbanın suyunu biraz fazla katsınlar. Taneli. Buyruluyor ki taneli mesela nohut, mercimek gibi taneli şeyler, çorbalar, yemekler yapsınlar ve fakir fukara konu komşuya da ikram etsinler, iftariyelik göndersinler o da bir sene evlerinde, ocaklarında berekete nail olacak bu gece oruçta, savurda zemzem içelim bu gece zemzemin çok bereketi var bir senelik şifaya inşallah zemzem içmemiz bu gece vesile olacak inşallah sağ gözümüze üç kere, sol gözümüze iki kere Sürme çekebilirsek, hakiki sürme, sünnettir, bu sürmede göz iltihabına ve göz hastalıklarına berat gecesi sürülmesi halinde efendim, ee, şifa olacak. Ve böylece dualar bizlere nasip olacak, namazlar ihsanı olacak. Rabbim cümlemize sabah namazında cemaatle heda edebilmeyi nasip eylesin. Amin. En mühim mesele, yarınki gün akşama kadar gecenin fazileti devam ediyor. اَرْبَعُ leylin. Keýamin ne ve keýamun ne? Keleyalihin ne buyuruyor? Bu hadis şerif, hakim de bunu rivat ediyor. Müstedrede değil başka besende. Dört gece gün gibi faziletli dört günde gece kadar fazilet. Nasıl ki bu gece ne kadar saydık fazilet? Yarınki gündüz, güneş batana kadar aynı fazilet devam ediyor. Sevaplar kat kat yazılıyor. Zaten oruç ağzınızansınız. İftardan evvel. Salavat şerife okuyun inşallah. Son bir kitap çıkarttım size Esma-i ile salavat-ı şerife Hem Allah'ın ismi şerifleri, hem salavat Yüz salavat, yüz Esma ile beraber İftardan evvel bana salavat okuyun diyor Şaban ayında oruç tutun diyor İftardan evvel bana salavat okursanız mahşerde kavuşuruz, görüşürüz diyor Şefaatına erişirseniz buyuruyor Özellikle yarınki gün, ikindiden sonra akşama yakın yarım saat bir saat kala oturun salavat-ı şerif ile meşgul olun zikirle meşgul olun subhanallah ile meşgul olun iftar saatinde de mağfurin cümlesine ilhak olasınız amin ya rabbel âlemin şimdi duaları yapalım beraber siz devam efendim evvela istiğfar edelim hiç etmeden hiçbir günahımız affolmaz. Cemi hatalarımızdan, günahlarımızdan estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. Azimel ladi la ilahe illallahu el hayyul kayyum ve töbü ile Cemî-i hattalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azvahim el alladzi, la ilahe illa hu, el-hayyel-qayyume ve-tubu leh Kul günden bu yaşa kadar, bilerek bilmeyerek, hastan, hataen, sehven, amden, Günah-ı Sagâir ve günah-ı Kebâir cinsinden. Her ne işlediysek biz anlardan razı değiliz Ya Rabbi. Nadim olduk, peşîmân olduk Ya Rabbi. Tevbe Ya Rabbi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-Azîm el-ledî lâ ilâhe illâhu. el-hayyel-qayyûme ve-tûb-u ileyh. Amin. Şübhane Rabbil Alîl-i'l-Aleyl-Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ya arhaman rahimine Ya arhaman rahimine Ya arhaman rahimine Ya hayu ya kayyum Ya bedi al semavati vel ardi Ya del celali vel ikram Ya ikram Ya del celali vel şa'ban على خلقك فعُد علينا بمنك وعِتقك مقدّر لنا من فضلك يا رب العالمين، وقَدِّرْ لنا من فضلك واسع رزقك واجعلنا ممن يقوم لك فيها ببعض حقك يا الله، اللهم من قضيت فيها بوفاته فقُض مع ذلك له رحمتك، ومن قدرت طول حياته فجعل له مع ذلك نعمتك. Allahumme ballighni ma la tublighu la ma'a ilayhi ya kayra man waqaftu li qidam ya rabb al alamin rahmetuka ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ta'ala ve sallama ala sayyidina muhammedin khayr khalqi ve ala alihi wa sahbihi ecma'in Allahumme nana'aluka al Nasibik min al-nar, Allah namaseluk al-ibaka ve al-janna, min sakatıka ve nar Allah namaseluk al-janna. Fıma qarabı ile min qauli ne ve amal. Nasibik min al-nar, fıma qarabı ile min qauli ne amal. Allah namaseluk min khairi ma sallallahu taala aleyhi sallam. Nasibik min ma sallallahu taala aleyhi sallam. Ve entel mustaanu ve aleikel belağ ve la havle ve la kuvvete illa billahi el aliyil azim. Allahümme inne neseluke minel hayri kullihi 'acilihi ve ecilihi ma alimna minhu ve ma lem na'lem. ma ma Allahumma ma qadayt lana min qadha faj'al akbate wa rushda. atina min ladunka rahmeten wa hayyi lana min amrina rushda. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar. Allahumma umur إلهنا تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون وقصدك وأمل معروفك وفضلك الطالبون ورغب إلى جودك وكرمك الراغبون ولك في هذه الليلة نفحات وعطايا وجوائز ومواهب وهبات تمن بها على من تشاء من عبادك وتخص بها من أحببته من خلقك وتمنع وتحرم من لم تسبق له العناية منك Fneseluk ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya habbilesma ilek ve hikrami lembiye ilek. Entejalana mmm sabatlou menk al ginaya ve ejalana min avfer ibadek ezel kalik hazan manaciba ve kısmet vehibet Fi كل غاية تقسمه في هذه الليلة وفي ما بعدها من نور تهديه أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو بلاء ترفعه أو تمن بها أو عدو تكفيه اللهم كل شر ve befikn Allah'ım, limekariml ahlam, ve arzukn الصحة والعافية والمعافاة الدائمة والبركة مسعة في الأرزاق، فسلم من الرز و الشرك والنفاق. اللهم إنا لك نسماط العطف على مريض غفلة وإن لك نفحات فإن لك عنايات إذا لاحظت غريبا في غريقا في بحر الضلالة أنقذته وإن لك سعادات إذا أخذت بيد شقي أسعدته وإن لك لضائف كرم إذا ضاقت الحيلة لمذنب وسعته وإن لك فضائل ونعم إذا تحولت إلى فاسد أصلحته وَإِنَّ لَكَ نَظَرَاتِ رَحْمَةٍ اِذَا نَظَرْتَ بِا اِلَى غَافِلٍ فَهَبْ لَنَا اللّٰهُمَّ يَا وَحَّابٍ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أكرم الأكرمين. فَأَبْلِنا اللَّهُمَّ مِن لُطْفِكَ الْغَافِيْنَ اسْمَتَ نَتَجْ فِي مَرَضِ غَفْلَتِنَا بِنَفْحَةٍ مِنْ رَطْبِكَ الْبَثِي نَفْحَةً طَيِّبَةً تُطْلِقُ بِهَا أَسْرَنَا مِنْ وِثَاقِ شَهْوَتِنَا وَالحُضْنَا وَاحْفَظْنَا بِعَيْنِ عِنَايَتِكَ مُلَاحَظَةً تُنْقِذُنَا بِهَا, وتنجينا بها من بحر عجل إجابتنا اللهم اقض حاجاتنا اللهم اكشف كرباتنا اللهم حصل ما في ضميرنا اللهم أعطنا خير مراداتنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعفو عنا اللهم وهب لنا من كرمك وجودك الواسع ما ترزقنا به الإنابة إليك مع صدق اللجاء وقبول الدعاء اللهم اهلنا لقر بابك للدعاء يا الله جل جلالك يا أرحم الراحمين يا الله يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد حتى يتصل قلوبنا بما عندك يا رحمن وتبلغنا بها إلى قصدك يا خير مقصود وأكرم معبود نبتهل ونتضرع إليك في طلب معونتك ونتخذك يا إلهنا مفزعا وملجعا نرفع إليك حاجاتنا ومطالبنا وشكرنا ونبدي لك ضرنا ونفوض إليك أمورنا ومناجاتنا ونعتمد عليك في جميع عمورنا وحالاتنا اللهم إنا وهذه الليلة خلق من خلقك فلا تبلنا فيها ولا بعدا بسوء ولا مكروه ولا تقدر علينا فيها ماصية ولا زلة ولا تثبت علينا فيها ذنبًا ولا تبلنا فيها إلا بالتي أحسن ولا تزين لنا جراءةً على محارمك ولا ركونًا إلى معاصيك ولا ميلًا إلى مخالفتك ولا تركًا لطاعتك ولا استغفافًا بحقك يا أرحم الراحمين ولا شك في رزقك فنسألك الله من نظرة من نظراتك Faneselüke ya Allah ya Allâhu, ya Allâhu, ya Allâhu, ya Rahmanu, ya Rahîm, ya Hayy, ya Qayyum. Ya bedi'i as-semâvâti, vel-ardu, ya del-Jelâli ikram ya del-Jelâli ikram ya, ya, ya, ya, ya del-Jelâli ikram Sübhaneke, la ilâh'i illâh'i, ya Hannânu, ya Manânu, ya Hannânu, ya Manânu. Ya bedi'i as-semâvâti, vel-ardu, ya del ve min ve min rahmatik. Ve bereketen min berekatik, atiyyen min atiyatik lütif. Verjuknâ min fâzr kâvketfina şerr halık kajmâin. Vahfaz alîna dîn el İslam. Allah mahfaz alîna dîn el İslam. Ve la tenzil vakte nizgül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 اللهم cüzzel ve selamü aleyküm, bariqa ala sünna Muhammedil habib, ilmahbub, şafıl al-ülül ve müferrijil kürub, bariqa ali ve sabbiyat sallim, اللهم bishahhuh, ilmü Allah. Allahumma cüzzel ala sünna Muhammedin Fatihi, İlahenâ bi'l-tecellîl-azâm fî leyletin nîsfî min şâbâneş-şehrîl-ekrâm elletî yufrakû fîyâ kullü emrîn hakîmîn ve yubrâm ikşif'annâ minel belâ mâ na'lem ve mâ la na'lem ve gfirlenâ mâ ente bi'âlem ya rabbel إلهنا بالتجلي العظم في ليله النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل امر حكيم ما يبرم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم واغفلنا ما انت بعالم يا رب العالمين إكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم واغفر ما أنت بعلم يا رب العالمين الله مينا من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم إنك أنت علام الغيوب الله مينا من خير ما تعلم وما لا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم Liman alam wa ma la ana alam Allahumma innal ilma indaka wa anna mahjub wa la na'lam amra nhtaru li anfusina wa qad faddhna ilayka umurana wa rafa'na ilayka hajatana wa rajawnaka li faqatana wa faqrina farshidna ya Allah ya Allah ya Allah wa thabbitna wa waffiqna ila hubb umuri ilayka wa ma anta kulli qadir ve la hawla ve la quwwat illa billahi al-ali al-azim sубḥанا ر‌ب‌ک ر‌ب ال‌عزة عما صفونا و سلمنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وجعله kelime Fazl kereminin sahiplerinden kabule karineleyip hasıl olan cümlesi buat evlen bidat hacce kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aziz latif şerif rühsadetlerine tanyenle cümle peygamberane ulu resul firham aleyhim salavatul mennan hazratlar ne ravi tayyibelerine alezra'i bayrat i râşidin sahabe güzülen sar muhacirin tâbiîn tâbiîn tâbiîn ey memdide din müfessirîn muhaddisîn fuqâ' kurrâ cümle hamle kur'ân ervahine Analarımızdan babalarımızdan, zâta takriben taallukatımdan komşu ve yaranlarımızdan irtihal derbaka denler vâhide. Bu cemaati Müslüminin, amin diyenlerin geçmişlerinden müminîn-i müminâtlar Ve haseten Mustafa Cengiz, İsmail Cengiz, Adem Karaduman, Mahmut Bedir, Kumriye, Ayşe Karatürk, Fevzi Kocacı ve sair bu cemaatin burayı yapan bir kuruş burada hayrı bulunan bu vakıfta emeği geçenlerin geçmişlerinden müminîn-i müminâtlar ve cemaatlerimizden tanıdıklarımızdan marifemizden şu anda kabirde yatıp da mübarek berat gecesinde e, hediye bekleyenlerin her bir ellerin ervahine diledik şu saatte vasolayla ruhaniyetlerini haberdar eyle azapları olan varsa berat gecesi hürmetine affura e, mağfiret edileyip azaplan defrafu izale ile mahşere kadar da bir daha azaplanı iade eyleme ya rabbel bize de bu mübarek ediyor verdiğine hayırlı kazalar kaderler takdir eyle. Uyku halini tembellik halini izale ile ibadetine zikrine şükrüne karşı kuvvet ihsan eyle. Makbul müstecep dualar nasip eyle. Kabul saatlerine muvaffakata muvaffak eyle. Tüylerimiz ürpererek gözümüzden yaş gelerek dualar yapabilmeyi nasip müessir eyle. Yarınki sabah Or, günün orucuna da muvaffak eyle yarın iftarında da azade eyle bu mübarek gecede beraatlerimizi ihsan eyle bir daha da canımızı cehenneme satmaktan muhafaza eyle hayırlı uzun ömürlerle muammer eyle yaşadığımız müddetçe eli sünnet itikadı üzere muhafaza eyle çoluk çocuğumuzu terbiyeden aciz kaldık hayırla ıslah eyle idat eyle ailelerimizi yar eley tatkar eyle Elden ayaktan düşürmeden, kimselere muhtaç etmeden son nefesimize kadar ruku, secde, kıyam yaparak namaz kılmayı nasip eyle. Amin. Ölene kadar Alzheimer'dan, unutkanlıktan muhafaza eleyip gözümüzle, kulağımızla, bütün aza ve cevahirimizle son nefese kadar meta almak, faydalanmak nasip eyle. Amin. Kimselere rezil etme, insanlara maskara etme ya Rabbelalemin. Elden ayaktan düşürmeden ya Rabbelalemin. İman gamille yaşayayım. <gülüyor> Huşu katim çene kapamak nasip ile. Duası müstecap sahibi vefa dostana ilhak ile. Amin diyenlerin harcamdan azade ile. Ki candan aziz ile gönüllerimizi mesrur ile. Ocaklarımızı Kur'an Sünnet ocağına tahvil ile. Seyyiatımızı mahveyle, hasenata tebdil ile. Ya Rabbi, geçim darlığı yüzünden faizlere, rüşvetlere, yalanlara, haramlara düşmekten muhafaza eyle. Bütün ehl-i sünnetin işlerini rast getir Ya Rabbi. Maddi manevi ferahlıklar, vüs'atler, genişlikler ihsan eyle. Bütün ehl-i bid'atin Ya Rabbi işlerini ters getir Ya Rabbi. Ellerindeki imkanları da iptal eyle. Ya Rabbi, Yemen'den Doğu Türkistan'a kadar, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, Ya Rabbi, Irak'ta, Libya'da. Ya Rabbi, dünyanın neresinde, Türkiye'de, aktar arasında nere? zulme uğramış mazlum Müslüman varsa halâs eyle. Yahudinin elindeki esir Müslümanları halâs Mısır'daki Müslüman kardeşlerimizi halâs eyle. Dünya neresinde zulme uğramış esirler varsa halâs Afiyetlerini takdir eyle. Bu beraat gecesinde bütün İslam coğrafyasına Kur'an ve sünnetin rahmetini, bereketlerini inzal eyle. Ya Rabbi zalimlerin, kafirlerin üzerine lanetlerini irsal eyle. Azaplarını, gazaplarını, Gelzelelerini, afatlarını, irsal Bütün ekonomilerini, güçlerini, kuvvetlerini, iptaleyle, Yahudi nasaray birbirine vurdurup, kırdırıp iç savaşlarını kendilerine Ya Rabbi şeyle eyle! Amin. Vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle! Maddi-manevi bereketler, bumbarek gece takdir eyle! Amin. Bize de sana dönüp hakkıyla tevbe etmek nasip eyle! Müslümanlar günahlara düştüler, şımardılar, eğlencelere kaldılar, kadın erkek tokalaşmalar, sarışmalar başlattılar, şerahatı muhafaza etmediler. Sen de onlara verdiğin nimetleri kısmen alarak onları tevbeye davet ediyorsun. Bu şuuru Müslümanlara ihsan eyle. Yarabı daha büyük belalar gelmeden cümlemizi dönüşe tevbeye muvaffak eyle. Amin, amin, amin. amin. Muhammed Allah'a ve Yasin. Allahumme salli ala sayyidina Muhammedin hajat fi Allah Allah Allah wa Allah An yarmlık il hasbun Allah, an yarmlık il hasbun Allah, an yarmlık il yarmlı maula, an yarmlı nacir, guffranak Rabbana ve ilek el mescir. Allah mnesel kaiman daima, mnesel kı alban kahşe, mnesel ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك الغناء عن الناس، اللهم صل على نور الانوار، وسر الاسرار، وترياق الاخيار، ومفتاح باب اليسار، سيدنا محمد المختار، وآل الاطهار، واصحاب الاخيار، عددا من لا افطاله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله صلواتك عدد ما وبارك وسلم تسليما كذلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين